Yanına bir şey almayacak mısınız? Neyin yanına? Bilmiyorum, ben ilk bu soruyu bulduğum için. Ee, ha, e, bazen partilerde bir şey verirler ve insan yanına bir şey alır. Eğer bir şey alsaydınız, yanına ne alırdınız demek istiyorum demek ki. Ee, mesela biraz daha brokoli. <gülüyor> Sağ olun. <gülüyor> Öyle şeyler yemeyi brokoli çok oldu. Evet. Ee, ayrıca öğlen de hedik yedim de çok <gülüyor> Afiyet olsun Hedik nedir? Hediği bilmez misiniz? Buğdaydır hedik buğday taneleri Atarsınız böyle suyun içine şişerler Islak ıslak yersiniz <gülüyor> Siz ıslak değilsiniz yani. Hedikleriniz ıslak Pardon yedikleriniz ıslak Yok hedikleriniz ıslak Çünkü yedikleriniz hedikleriniz değil mi? <Gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, Türkçe konuşuyoruz değil mi ben? En <gülüyor> son hedik dedik çünkü ısrar ettik hedik demekten. De. <gülüyor> Siz bu partiye ne vesileyle geldiniz? Aa, aha. Evet, parti şöyle oldu. Ee, bir arkadaşımın çok yakın bir arkadaşının bu partiyi veren arkadaşa mal veren firmada çalışan çok yakın bir arkadaşı var. Evet, onun kız kardeşi çok ısrarcı oldu dayanamadım ben de. Şey yaptım, siz? Vallahi ben sizin kadar yakınları değilim. <gülüyor> ee, siz e, adeta ailedensiniz. <gülüyor> e, mal verenin şeysini tanımak... <gülüyor> ya Yapmayın lütfen. <gülüyor> hoş, hoş bulduk diyorum yani size neyse işte ben. Esprili ee, bir kişilikle karşı karşıyayım galiba. Yok, tamamen tedirginlik bu. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yani çok iddialı olduğumu söylenemez. Ben fıkra sohbetlerinde... Bir şey buldum o işime yarıyor. Yani tek buluşum bu güldürü konusunda. Çok hoş. Bir fıkrayı anlattıktan sonra bir sessizlik oluyor ya orada. Herkes yeni fıkra düşünüyor. Allah'ım ben anlatayım falan. Ben orada hemen lazım biri diye ihaleyi alıyorum. Fıkra'yı sonra hatırlıyorum. Çok güzelmiş. Bir gün katılmak isterim gülmekten. Haydi bakalım. Bence dedim yalnız. Ee, fıkra konusunda mı? ne ee, ee, hemen anlatayım. İşte bu fıkra isteği... ...insanın aklında bir fıkra varken... <gülüyor> ...daha iyi tabii. Ee, ee, pardon. <gülüyor> ama biliyorsanız anlatmayayım zaten. Neyi? Fıkrayı. Anlatmadınız ki, nasıl bileyim? İşte bildiğiniz bir şeyse hiç o ihaleye ben başlamadan... Hani insan neyi bildiğini bilmeyince... Hayır, Abi. bazen Fıkra'yı bilen insan son lafa gelince hatırlıyor da, onu diyorum yani. Aha. Tam anladım. yarım saat anlatıyorsun, tam bombayı patlatacaksın, <gülüyor> fıkranı sonu <gülüyor> mühim, e, malum. Tam o sırada, hee, diyor adam. Ya hayvan her... Ne her... Ben seni ikaz etmedim mi ya? <gülüyor> Çok özür diliyorum ben. <gülüyor> Tenzih ederim, yani ben... <gülüyor> e, ben olmuş bir olaydan, olmuş bir hayvandan bahsediyorum yani. <gülüyor> evet. Çok hoş. Ee, hayır, belki e, Fıkra'ya bir giriş yaparsanız, <gülüyor> değil mi, değil mi? Ben hali hazırda sizi çekici buluyorken... <gülüyor> ha, o zaman çekici gelmeden ben... <gülüyor> <gülüyor> bir evet. yere park etsem iyi olacak. İyi olacak ee, evet. Anlatıyorum o zaman. Ee, e, lazım biri e, şeye giriyor, bir bara giriyor. Evet. Ee, yalnız Fıkra'yı ben böyle düz mü anlatayım yoksa şiveli mi anlatayım? Alex nasıl rahat ediyorsanız şiveli şey olsun. İşte onu yapamıyorum da ondan sordum aslında. Peki ben o zaman... düz anlatayım mı? Vallahi çok affedersiniz ama fıkra bir cinayet soruşturmasına döndü farkında mısınız? <gülüyor> aslında herkesin fıkralarınıza gülmesine şaşmamalı, bittiğini kutluyorlar demek. Vay be. Sizin de sivri dilli yapınız göze batıyor. Evet. Yani Zeki iğneleyici birisine benziyorsunuz. Ya yani tam o değil de ona benziyorsunuz. Eee <gülüyor> üstünüzdeki e, kıyafet çok güzelmiş. Yani nereden <gülüyor> aldınız? Sağ olun. Armani. Bir arkadaşın Armani. <gülüyor> <gülüyor> Şakacıya denk geldik. Haydi bakalım. <gülüyor> Ay çok hoş <gülüyor> bir gece vallahi. Evet, evet. Evet. Yani gözleriniz de güzelmiş. Şakacı, ona da söyleyeyim de. Teşekkürler. Üstünde kalmasın. <gülüyor> Aslında sıradan kahverengi gözler bir özelliği yok yani. Yok yok, kahverenin deyip geçmeyin. Bunlar Kolombiya özel harmanı. Hı -hı. Her yerde bulunmuyoruz. Mesela geçenlerde Gloria cinsten pantolon bakıyordum. <gülüyor> Haliyle bulamadım. <gülüyor> Ya yani, orada ikram ettiler de. aroması güzele bağlayacaktı herhalde. Tam bilmiyorum yani. Gloria daha çok bayan kotları yapıyor ya belki ondan bulamadınız. Hani. Yani ne kadar yüklenseniz az ama yani özür diliyorum ben. Yok yok hoş ya güzel. E, belki altıncı kadehe doğru gidiyorum içeride. Çok sıkıldım parti arasında oh. ama yani ben e, ...lafları tam toparlayamıyorum çünkü bazı şeyler mani oluyor. Örneğin elleriniz örnek vermek gerekirse. Pardon. Çok güzel elleriniz var yani. <gülüyor> ben de bir anda... Teşekkür ederim. Böyle yani iki küçük kuş yavrusu. <gülüyor> bir de <gülüyor> aynısından da iki tane var, ne şans. Evet. <gülüyor> kuşları isterseniz, dikkatinizi dağıtmasın. Yok, o türlü daha fena bir... ama. Şöyle aman. bir gagalarını ne çekelim. Ee, tabii ben yani özür dilerim, onu... Ee, uzaktan bir yorum bu çünkü o eli en iyi. Eleyen bilir yani... Ee... <gülüyor> Tutuşan demek istiyorum, özür dilerim yani. yani evet. O bilir. O var mıdır öyle bir? Yani... <gülüyor> e, Kaç demiştiniz siz? Pardon benim. Yani ben bir şey soracağım. Buyurun, Gerçekten buyurun. şu anda elinizi tutsam. Bir nebzelik. Nebzelik mi? <gülüyor> Sebzelik mi yani, oldu. E, beni bozmayacak bilsine benziyorsunuz siz. Ama yani ona benziyorsunuz. O... <gülüyor> Aşk olsun, neden bu kadar takla attınız? Merak ettim gerçekten. Ve hangi kuşu vereyim onu düşünüyordum. <gülüyor> Vallahi siz ikisini de salın, hangisini... Böyle <gülüyor> bakın yarışımı kazandı galiba. Haydi bakalım. Haa? Ya askere gittim işte o olaylardan sonra. Ben hani ha. kafamı dinleyeyim falan. Hmm. Askeri ama çok rahat geçti. Ben şarküteri olarak yaptım. Yes, ne olarak yaptın? Albayın şarküteriydi. <gülüyor> ya mutfakta çalışıyordum. Salam sucuk bana bağlıydı. Anlıyor musun? <gülüyor> o zaman böyle bir şaka çıkarmıştım. Askeriye de tutmuştu vallahi ama sivilde bilmiyorum. Evet canım güzelmiş. Senden sonra kalmıştı artık askeriyede. Bilmiyorum. Ben bir dönem yaptım. Bir daha gidemedim. <gülüyor> ya şey salam sucuk dedin de. Um, ben sana en sevdiğin yemekleri sordum mu? Konuştuk mu? Ya konuşmadık. Nasıl konuşmayız? Çabuk çabuk. En sevdiğimiz yemekler. Ama sen dalga geç e, Yok be ya. Konuşalım ya, tam istiyorum. Tamam, Suşi sever misin mesela? Ha, kazık soruyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bayılırım. Ee, hele o tanesi on yedi buçuk milyona gelenler var. <gülüyor> Onlar güzel. <gülüyor> Dört tanesini için çarpmayayım. Uzun iş. <gülüyor> Eee, suşilerin fiyatlarıyla aklında tutman uzak da o kadar enteresan aslında, biliyor musun? Ben sadece bir tanesini biliyorum. Kapama ki. Açık kalsın. oru <gülüyor> tekerledim ki unutmayayım diye. <gülüyor> Güzelmiş. Evet. Ya galiba, bir dakika dur. Bak hep benim aklıma geliyor böyle şeyler. Biz Hı. en sevdiğimiz artistlerden de konuşmadık. Oo, biz iyice manyaklaştık. <gülüyor> Çoğulluk artistler konuşalım, haydi. Lütfen, dalga geçme. Önemli baraj soruları bunlar. Tamam ya, barajları konuşalım, haydi. Aa, peki. <gülüyor> kimleri beğeniyorsun mesela? Keban diyeceğim, şimdi baraj... <gülüyor> <gülüyor> lütfen. Kendime de şey olmuşum. Ya, kimleri beğeniyorsun? Hmm, tartışmasız Nicole Kidman. Bak. Aa, tartışamayacağız yani. Vay, hevesin mi vardı? da? Yani, ne yani. çok neyse tartışmasız deyince ne bileyim Sen kim beğeniyorsun? Allah ben... George Clooney. Bu hıyar her yerde karşımda. <gülüyor> Hayır ama lütfen bak, tamamen oyunculuğunun hayranıyım. Geri kalanı beni ilgilendirmiyor. Ben canım. de çok takdir ederim yakalarsam. Ne demek ya sonuçimi? <gülüyor> sonuçimi <çubu>, kardeşim. <gülüyor> Haydi bakalım. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. <gülüyor> bak. Ha? Şu an için tam... ...üç saat 48 dakikadır konuşuyoruz biliyor musun? Hadi lan. Valla. O kadar oldu mu? <gülüyor> Olmuş valla. Vay be. Ulan zaman su gibi akıp gidiyor ya. Hmm. Ulan dedim çok özür diliyorum. Yok yok anlıyorum ben. Bu nerede birikiyor bu acaba? Valla bilmem. Cennette belki de. Belki de. <gülüyor> Ay Aziz Allah. Aziz Allah. Tarihte ilk defa iki mahallede aynı anda başladılar. Ben hocamızı tebrik edeceğim ya. <gülüyor> evet doğru söylüyorsun. Ben de şaşırdım buradakini mi duyuyor diyorum. <gülüyor> Sabah özelliğinde değil mi? Evet. Oh. Üç gündür uyumuyoruz. Evet. Uyumuyoruz. Ama benim hala konuşasım var ne olacak o? <gülüyor> Aa, benim bir içim geçiyor bir cimcik atıyorum kendimeyi tekrar açıyorum. Gözüm. Yok ben zombiye bağladım ben iyice. Ay. Ay. Ay. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Telefon Hı. bu kadar da meşgul edilmez yani. Niye? Keşke ikimiz de beni dinleyip en azından bugün bana gelseydik. İyi e de o zaman bu tatlı telefon konuşmamız olmazdı. Tatlı faturası da olmazdı işte. <gülüyor> Nasıl yani? Şakasındayım ben yani. Dört saati bulunca dedim böyle bir şaka yapayım. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben seni aradığım için şaka yapmak bana düşerdi. <gülüyor> Dün bir ara kapatmıştık hatırlıyorsun ihtiyaç molası için sonra ben aradım ama. Kesildi hemen aradım geri. Neyse yani o şey değil yani. <gülüyor> yok ben kesiliyor taklidi yaptım sen de yuttun. <gülüyor> Harbim be. Valla. E, ne taktır, yaptım o gün boşa çıkamayacağım. <gülüyor> çok yok, tatlı bir şey, şey, şey, şey, gün. <gülüyor> çok... Alo. Hı. Alo. Efendim. Vay be evet buyurun. Ya, telefonda konuşmanda da kendine has bir hoşluğu var. Sence de öyle değil mi? Tabii canım. Faturası ağır diye ben biraz... <gülüyor> <gülüyor> e uzatıyorsun. Tamam, tamam. Yani ya sen... aslında ben de telefonda biraz daha rahatım, onu söyleyeyim. Çünkü seninle göz göze geldiğimiz zaman, ne bileyim, kendime böyle Shakespeare'in... E, şu anda adını veremeyeceğim... ...bazı kahramanları gibi hissediyorum. Yani... Hmm. İç, iç... iç Aha, i̇çim... Ben de. Ama şey yani, adını veremediğine göre çok öyle... ...göze batan bir kahraman değil demek ki. Daha çok yan tipler mi? Böyle Horacio gibi falan, öyle mi? Yani... <gülüyor> ee, tam bir karakter değil aslında. Birkaçının karışımı. O yüzden isim verip ben yani şeydi. değil... Demek istediğim o değil benim Dur bir dakika, yani. dur bir dakika. Bir kaçın karışımı. Ya bir dakika dursana bak. Sabaha karşı uykumu açtın yine benim. Ya ee, şey söyleyecektim. Biraz açabilir miyiz bu konuyu? Benim ilgilendiğim bir konu çünkü bu. Alo, orada mısın? Yok, yapmaya dedim ama duyulmadı dedim. Alo? Eee, e, duyuyorum, duyuyorum. Ha, tamam. Şey diyecektim. Hmm. Yani mesela şöyle, aa, nasıl bir karışım bu tam olarak, e, karakter bazında? Vallahi ben açık bir şey söyleyeyim mi? Bazında diye birisini duymadım. Ben e, <gülüyor> daha çok mesela Romeo ama onun kadar da şey değilim. Mesela onun dediğim, dedik bir tavrı var. ve tipik Anadolu erkeği şeysine giriyor. Kimi? Romeo'nun. Hamlet, Hamlet. Ha, hamle, ha. Hamlet, ha. Hamlet'in olayını bak gerçekten biliyorum. Orada nedir? Ee, değil mi? Yanlışsam ha. düzelt. Annesiyle ha. amcası. Babaya karşı çok e, hiçbir bir hareket. Evet. Sadece babaya karşı değil, ailenin diğer unsurlarına karşı da. Doğru. E, terslik. kabaca terslik diyeceğim. Evet. Yoksa oruç buluk yani. <gülüyor> ne diyorsun ya? Ya çocuk mesela işte orada e, annesinden mi tiksinsin, babaya mı kızsın bir kalır ya. Ha, kim? Hamlet ama siktir <gülüyor> Valla, Amlet'in tamamının metni altı saattir, bak tamamını oynadın neredeyse söyleyeyim, bu gidişle gerçekten batacaksın <gülüyor> Ya battık ayrı da ben, şimdi mevzunun girişini buldum, çıkışı bulamadım. <gülüyor> ben... İyi olsun, olsun. Sen ne anlatırsan anlat, ben seni dinlemek istiyorum, daha güzel değil mi? Ya bak bir şey söyleyeyim mi, ben de valla ondan uzatıyorum. Yoksa Hı. merak etme yani, normalde bu kadar saçmalayacak bir insan değilim. Evet. Zonguldak'ta bulundun mu hiç? Hayır, bulunmadım. Ben de bulunmadım. Ee, gitsek ya bugün. <gülüyor> Gidelim de... E, ...neden acaba Zonguldak? Ya bilmiyorum, gelişine vuruyorum işte Muhammed Olsun diye ya. Ama belki de, bak bak, belki de... Hı. ...birlikte tatile gitme konusunu konuşmadık ya. Ha. Onu açmak artık... için de olabilir. Tamam, tamam, bak. Ee, ya, tatil konusunda e, şöyle bir şey yapalım derim ben. Yani benim önerim şu. Mesela diyorum ki... <gülüyor> Dinliyorum. Daha önce e, hiçbir e, eski sevgiliyle tatile gidilmemiş yerleri dökelim bir kağıda arasından seçelim. Tamam bende dökülmüşü var onu kullanırız. <gülüyor> tamam o zaman. Ee, bak bakalım ee, Venedik daha önce zayi edilmiş mi? Alo. Alo. <gülüyor> <gülüyor> ya ses gitti. Ee... Ne oluyor ya senin telefonla? Bilmiyorum odanın burası almıyor da. Ha, anladım. E, şey sordum, e, Venedik. Heh. Vallahi şöyle söyleyeyim, ilişkimiz yürümüyordu. Bir daha Venedik, yine işe aramadı yani. Allah'ım Allah şu Venedik'i bir denk getiremedim. Bok var. Herkes ilk iş oraya gidiyor. Venedik'te ok mu? Alo? Aa, e, şey, e, gidebileceğimiz bir yer daha var diyordum. Neresi? <gülüyor> ya yani şu şey var ya, buz otel. İsveç'te mi İzlanda'da mı, öyle bir yerde hani? Evet, e, öyle soğuk bir yer diyebiliyorum ben de. Hı -hı. Hiç benim aklıma yatan bir müessesi değil, ne yalan söyleyeyim yani. Niye ya? İlginç değil mi? Ne? Buzun soğuk olması mı? Hayır. <gülüyor> Hayır tabii ki ya. Her yer her şey buzmuş orada, düşünsene. Etrafta ne görüyorsan. Ne tamam, neden? Ya orası belli ki penguenler için beş yıldızlı tesis. <gülüyor> e biz ne yapacağız orada? <gülüyor> Mesela orada sistem nasıl? Müşteri parayı ödeyemince odayı mı eritiyorlar, nedir? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ne bileyim ben. Bizim bir arkadaş gitmişti geçen sene. Ha. Onlar baya şikayetçiydiler. Niye? Mesela buz bulamamışlar. Allah. Gece e, oda servisi aramışlar, buz istemişler, oda servisi dondu demiş. Çalışmıyor saatler <gülüyor> arasında. Allah Allah niye canım nevresimi kırıp yiyememişler mi? Vallahi kumanda iken birdik konuyu kapattık dediler ama bi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah ya. Can her yerde buz değildir, bir yatak falan vardır herhalde. Ya herhalde canım, yoksa morukta paralı tatil, mantıksız bir şey diyeceksiniz. <gülüyor> Bence de vallahi doğru. <gülüyor> Hadi bakalım. <gülüyor> Bu mevzunun da sorma mı geldik, ne? Evet. Bak bir şey söyleyeyim telefonda mevzu bittiğinde en iyisi veri yerli yersiz sesler yine arada çıkarmaktır. Çünkü bazen telefon kesiliyor, taraflardan biri mal gibi yarım saat kendi kendine konuşuyor. Alo? Mal mı olduk? Ne oldu lan? Alo. Bak, bak, bak. Bak sen öyle kümsürdün ya, oradan anladım, kapatmamışsın. Ne yaptım? Kümsürdün. O ne öyle ya? Bizim orada öyle derler sümüksüzüne, kümsürmek derler. Ay, <gülüyor> Ay Allah'ım ya, pek şekermiş. Sersin şeker. Tatlım tatlım tatlım. Ne dedin? Tatlım. Ama olmadı ya, bak tam... Telefonu kapatalım diyecektim, tatlıları getirdin. Canım yiyelim biraz, nefsimizi köreltelim, öyle kapatırız. Tamam, peki. Gerçekten kapatalım mı artık? Yani aslında e, kapatalım konusunda açan kişi olmak istemezdim gerçi. <gülüyor> yani ya zaten için. sabah oldu, ben artık uyumam. Ne? Çıplak bir duş alır, işe giderim artık. Giyineceksin ama değil mi? Nasıl yani? Ha yani e, duşu çıplak aldın da başka nasıl alıyorsun bilmiyorum o yüzden. Ne oldu? Çıplaklığım dikkatini mi çekti? Yok vallahi ne çek çek. Daha henüz bir şey görmedik. Sen dur Allah büyüktür. <gülüyor> <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> bir şey soracağım. Hmm. Üstünde ne var? Yok, gerçekten kapatmanın vakti geldi. Hayır, gelmiş. üst katta kim oturuyor? Yanlış anam. Tamam ne? <gülüyor> Hay Allah'ım ya! Bir albay oturuyor, ne yapacaksın? Onun üstünde ne var? Üniforma. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah'ım. Ya, ya, tamam, tamam, hadi kapat. Hayır, hayır, sen kapat. Hadi sen kapat. Sen kapat. Sen kapat. Sen kapat. Dün ben kapattım, bugün sen kapat. Tamam, sen kapat. Sen, sen, sen, sen, sen, sen. Ta aynı anda kapatalım yani. Buna saymam bakalım. Tamam bir işte, aynı anda. O zaman 1-2-3 diye sayalım diyorsun. Çocuk olmayacak mı şimdi? Ya e çocukça olsun, ne var ben? Gerçekten. Çocuk hadi. taklidiyle şimdi sayalım. Şimdi bak, yalnız 1-2-3 diye sayacağız ya. <gülüyor> ha. Ona başlamak için de 1-2-3 diye saymamız gerek. Ya gerçekten. Haydi. <gülüyor> Sayıyor muyuz? Say, haydi. Sen ciddisin değil mi? Söyleyeceğim. Tamam peki. Hala para yazıyor yani bu şey. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Al bir ikiye <gülüyor> Ama bu kadar hızlı sayarsan. <gülüyor> Ama bu başlangıcın 1-2-3'ü. Tamam evet. hadi. Tamam hadi 1-2-3. 1-2-3. 1. 1-2-3. 1-2-3. 2. 3 1 2 3 1 2, 3, 1 2, 3, 1, 2 3, 1 2 3 2 3 Hepsi bir oldu şimdi tamam mı? Ya değil. sen hiç <gülüyor> bir insansın. <gülüyor> ya tamam tamam tamam ya istemiyorsan Gerçekten kapat ya Allah'a. <gülüyor> tamam sayalım. hadi başla. Tamam tamam 1-2-3. Ay pardon 1-2-3'lü müydü bu? Yok hadi kapat tamam Hadi kapatıyorum ben. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Rüyanda beni gör, tamam mı? Bakarız. <gülüyor> Neyine bakacan ya? Sen de beni gör, yalnız bak hor görme, şöyle gör. <gülüyor> beyaz bir takım içinde gör, gömlek ve her şey beyaz. Evet. Tamam mı? Saçlarım da böyle jöleli gör. Evet. Ama jöle normalde yapıştırıyor, dik dik mümkünse böyle dursun. Tamam, peki. Ne bakayım sen beni nasıl gör? Sen ne tarz bikini giyiyorsun? Ben ona yardımcı olayım, evet. İyi de madem ben bikini giydim, sen o beyaz takımla nereye gidiyorsun? yavru rahatsız ettiyse hemen çıkarırım. Nedir Allah'ım? <gülüyor> <gülüyor> yok, yok çıkarma. Sen seviyorsun ya, öylece havuza girmen de mümkün. Havuz mu? Hmm. Havuzda mıyız? Evet. Olay havuzda geçiyor. İstediğin zaman, istediğin ısıda bir havuzda. Hatice. Valla? Üstünde ne var? Albay dedim ya. <gülüyor> Beraber seyredeceğimiz ilk film olacak bu. Evet, bu da ilk mısırımız. Belki evet. ileride torunlarımıza anlatırız. Zanetmiyorum toruna bahsedilecek mısır değil. <gülüyor> Ama biliyor musun... ...bu filmde tek tuhaflık... ...başrolde... Tartışmasız Nicole Kidman'ın oynaması. Orada kısmet diyeceğiz artık. Yok canım bence bunu da torunlara anlatmak lazım. Mesela şöyle bak. Çocuklar dedenizle gittiğimiz ilk filmde... E, ...o zamanlar hiç unutmuyorum. E, dedenizin sevişmek istediği bir artist var. Tartışmasız Nicole Kidman. E, Torunlarla başarı... konuşuyorsun biraz dikkatli de abi. Sevişme biraz sert olmuyor mu? Niye sevişmek ilmesini rahatsız etti? Sevişmez misin? Kiminle? Nasıl kiminle İşte Nicole Kidman'la? <Gülüyor> yani nedir? O da beni arzuluyor mu? Nedir? Evet tatlım. O da seni çılgınca arzuluyor. Çünkü mesela diyoruz. Hee. İznine bir gözümde canlandırmak isterim bu olayı. Tabii. <gülüyor> ha. Bayağı detaylı canlandı. Ha? Bir duş al da devam edeyim ben. Ya of. <gülüyor> Saçmalama ben daha... Bizim durumumuz ne onu konuşuyorduk Nikollen. Yani ben ha güzel güzel Nikol sana tamam diyor. Sen içi soru soracak kadar bekliyorsun. Tebrik ederim. Tabii ki nezi hemen teslim mi olayım? <gülüyor> yani bu bir aldatma oluyor mu? Onu ben de soruyorum şimdi Hadi sana. Katlı yani bu... oluyor tabii. Aldatma olmasa sormam ki zaten. Bak şimdi şöyle düşün. Benle berabersin, tamam? Onura gittin Los Angeles'a, bir kafede oturdun. Aniden kapı açıldı, içeri Nikol girdi ve geldi sana direkt adını sordu. Tamam. Soru o... bu kolay bu. What is Tamam, güzel. Ha, tamam. Yalnız tabii artık o e, Los Angeles'a da e, nasıl bir kıran girdiyse biz onu bilemiyoruz. E, herhalde o bütün yakışıklı İtalyanlar, Brezilyalılar falan tutuklanmış zahir. Efendim, e, kafede sen varsın, iki yaşlı Japon erkek <gülüyor> ve bu Nikol. Ve Nikol geldi sana, haydi dedi. Ne yaparsın? Bir kere sakin ol Haydi derim. <gülüyor> Git bir Japonlarla da derim. <gülüyor> Yaşlı maçlı neticede bunlar teknolojide ileri insanlar. <gülüyor> Belki yine bir şey icat ettiler be ne bileyim. Ama eğer tablo buysa kral benim gibi duruyor. <gülüyor> ben, de dedi. ben kendimi tavsiye ederim tabii. Hı. Ayşe ne kızıyorsun senin bu George Clooney aynısı işte. Hangi hikaye? George Cullen'i çok sevdim, o beni hiç sevmiyor. <gülüyor> i̇şte o iki. Pardon, pardon, pardon. Pardon, gerçekten ani bir... Pardon dedik, hareket yapma, hareketi Allah'ını görürsün, hadi <gülüyor> <Ya>, tamam ya. <gülüyor> Gel bu boş... <gülüyor> Çok güldüm, George Cullen'i çok sevdim. <gülüyor> senin için o kuleyene mi? Vallahi çok güzel söylüyorsun. Tatlı, tatlı, tatlı. Tatlı, tatlı, tatlı. <gülüyor> <Tatım, tatım, tatım. gülüyor> Mısır yer misin tatlım? Teşekkür ederim tatlım, dişimi kaçıyor. Hı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Aslında senin... Aldatma eşiğin Nikolse. Ben bizzat idman döneminde yardım ederim size biliyor musun? Ya işte budur be. Senden beklediğimiz hareketler budur çünkü bu aldatmaya girmez ki bu ülkeyi temsile girer. Yani. Evet. Evet, tamam. Birimizi bu Nikola e haddini bildirmesi bence şart. Evet şart. Orada da bir vazife düşerse o vazifede kaçacak adam da değilim ben. Doğru diyorsun. Ama tabii bu arada sen de bana şu George'lan bir istisna uygun görürsün ya da görmezsin artık. O da sana kalmış bile bir yemeği. Niye misirsiz ben yiyorum sen yemiyorsun. <gülüyor> niye kodi değiştirdin? Ya mesela böyle fazla geniş olmadı mı? Ya niye getirdin bu adaletli ol şu da farazi konuşuyoruz eğleniyoruz. Ne farazi evet. tamam farazi. Evet. Bu sefer sen gidiyorsun Los Angeles'a. Tamam gideyim. Aynı kafeye gidiyorsun. Tamam. Prodüksiyon işim var oraya anlaştım. <gülüyor> bari... Fakat bu sefer birkaç tabi afet aynı anda olmuş. Her yer en azından sular altında. Fakat o kafe biraz üstünde. Biraz. Çok az. Anlıyorum. Benimce bunlar boğulmuş yani. <gülüyor> Onun sen üstündesin ve karşıdan George yüzerek geliyor. Yüzerek? Evet. İşin içinde ben var mı? O pezeven gelir. Ya sen ne diyorsun? Her türlü gelir o ya. Geliyor ve sana diyor ki haydi. Come on diyor bana. Come on diyor. Ben şimdi size nasıl mani olayım ya? İnsan neslinin geleceği senden George'a bağlı ya. İşte mısırları atacak mı bana ya? Onu ben mi bağlasaydım ya? Yok yok, hallettim ben Hayır, ben çözdüm ya. <gülüyor> bağlamak da bana düşer diye. Hala bağlamak <gülüyor> çözmek kadar eğlenceli olmuyordur, söyleyeyim. Yok ya, çözmek de zor oluyor. Bazen öyle kopçalar denk geliyor ki. Efendim ne geliyor dedim? İnceldiği yerden kopça. Ah. <gülüyor> yok yok tamam hallettim. <gülüyor> <gülüyor> Haydi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bence güzeldi. Allah kabul etsin. <gülüyor> Yalnız benim... Ee, seyir sırasında iyi bir... <gülüyor> mi? Ee, bir şey dikkatim çekti de onu söylemeden Edemeyeceğim belli ki Hı? Sen yani Yüksek sesle <gülüyor> Bayağı bağırıyorsun yani <gülüyor> Rahatsız mı oldun? Anamın? Yok da bir ara bir şeye gerçekten kızdın zannettim yani. <gülüyor> Yani yaptığım hareket yanlışsa yapmayayım diye. Bir de öyle bir tek hareketle de değil olmadığı için. Yani belli bir ritim içerisinde tekrar e, üzerine e, fiziki açıdan demek istedim. Yani öyle olunca da tabii. E, <gülüyor> yok yok kişisel bir şey değildi. Ben öyle ortaya. İşte ikimiz yalnız olunca ben üstüme alındıysa. <gülüyor> Yani komşunun da duyduğuna şüphe yok tabii. Hadi canım. Yani Gerçekten ben mi? şuradan biliyorum ben onları duyuyorum. E tamam tabağı boş göndermedin. İyi yani ya izi yarat. Nicedir farkı açmıştı çünkü. Evet. İyi olmuş. <gülüyor> Haydi bakalım. <gülüyor> ah, pardon özür dilerim. Hoş bulduk. Evde de ne kadar yankı. Hı. Evet. Ama ben o zaman yeri gelmiş şeyi de söylemek isterim. Yani şimdi gerçekten benim hayatımda bu etkinlik şimdi... Anlamadım, nelik? E seyirden sonra takılırsın diye düşünmüştüm de yani... <gülüyor> etkinlik işte. Ne yaptığımıza mı diyorsun etkinlik? Hafta sonuna denk gelenlere. yani? <gülüyor> <gülüyor> yani başka kelimeler de geldi aklıma ama ayıp yani. Şimdi faaliyet elle de yapılabilir şey yani genellikle takım olarak satılan bir şey. <gülüyor> yani bu... ...bu etkinlik yani her zaman... ...o kadar kısa sürmez yani benim. ha biraz... bir şey diyorsun, yok canım yok hayır. Bence kısa değildi. Yani. Tamam uzun hiç değildi. Yok yok, kısaların arasında en uzunu bile sayılabilir bu biliyor musun? Yani... Sen kendini şimdi... sıkma ben tıkmazların arasına geçeyim yani. <gülüyor> Yalnız bak şimdi azam bir şey soracağım. Sört tatlım, sört tatlım. Ya, sen bu kadar tatlı olursan sana bir şey soramam ki direkt ben öpmek isterim. hep Öp tatlım Allah. Yalnız kafam karıştırma, bir şey soracağım. Ya, yeni bir etkinliğe hazır değilim şimdi kafam karıştırma acından seviyorum. Yok yok şu anda ölü dönemdeyiz rahat orada yani. <gülüyor> Gerçekten nasıl yani? Yani, bir 15 ne yani? Ne kadar ölü yani ne kadar? 20 dakika hamur açarız <gülüyor> sört. <gülüyor> Tamam peki. Ya şey diyeceğim. Ee, biz böyle etkinlik falan her şey çok hoş da. Evet. Bir şey hatırlatmak isterim aslında sorudan çok. Ee, biz de hala henüz söylemedik biliyorsun değil mi? Neyin? İşte o cümleyi. Hangisi? Hani var ya. Neredeyse her dilde manasını herkesin bildiği cümle. We <gülüyor> yani, tamam, hani, tamam tamam pardon pardon. Ee, anladım sen <gülüyor> ha, ha. Ha. Ee, evet. Sen şey diyorsun insanlar evet. duygularından O hoşlantı dediğimiz dönemin evet. Sonuna denk gelen evet. yani böyle bir, Bazen böyle bir içi Taşar ya insan Taşa da biliyorsun evet. tabi yani O cümle böyle insanın içindeki böyle Her yere nüfuz eder sanki içine hava alıyormuş gibi şişersin Hidroforlu yani ben bunu iddia ediyorum. Bir dakika. Ona da söylemek istersen, ama tabii o cümleyi söylemenin zamanı da çok önemlidir. Tabii tabii. Ee, sonra işte derken göz göze gelirsiniz. müsait mi Hı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Sonra işte hmm, kelimelerin e, en sahici tonunu ararsın ve de karşındaki güzel adamın gözlerinin içine bakar ve söylersen ne dersin <gülüyor> seni seviyorum kime dersin dersin yani Demi, dersin diyecektim bak söylüyorum karşındaki güzel adam kimse ona dersin kimdir şu sıra Aa, gaba şu sıra tam karşımda vay ben size mani oluyorum ya benim. şakaları lütfen artık ya <gülüyor> ya tamam tamam çok iğrençsin Dur ya, haydi, haydi bakalım. Hmm. Sen şimdi bunu söyledin, Sen, olayın bitti. Senden rahat yok vallahi şu anda. Neden ki ne? Çünkü bunu ilk söyleyen her zaman avantajlı bence. Yani çok sonsuz sayıda tecrübem yok ama... E, çünkü ikinci söyleyen ben de diyor, o güzel değil. Çünkü o ben de beni seviyorum anlamına geliyor. Seni seviyorum, ben de. <gülüyor> o mesela bence mutsuzluk virüsü olarak ilişkinin ilerleyen bölümlerinde tekrar hayata dönebiliyor. Hmm. Onun için nasıl... Söylemedi yani karşı taraf. Karşı taraf. Evet. Evet tamam. Karşı taraf işte e, ne bileyim e, tabii ki e, karşı taraftaki kişi diyorsun. <gülüyor> yani kadın e, kişisinin <gülüyor> hemen üstüne değil de e, mümkünse arayı da çok soğutmadan. Tamam yani evet. ben artık evet. girebilirim yani. Evet, yani. Bir jestle bir harekete denk getirip güzelce söylemeyin. Gayet hareket... uygun olur yani. Tamam evet. Evet, zaten kolay. Karşımızdakinin gözlerine bakacağız, bakacağız ve ya. yalnız bu göz konusunda bir sorun var. Yürü. Bu Tek far olarak çalıştığı için tam ikisine birden bakmak biliyorsun mümkün değil. Ben onun için buna daha çok... Nasıl? Buna söyleyeceğim. Bu ne yapacak burada? O da ona söylesin. <gülüyor> <gülüyor> söylüyorum tamam. Hayır, hadi, bu hadi rahatlatırsa sen bir tamam, temas... Tamam, şş, evet, bir dakika söylüyorum. Tutabilirsen <gülüyor> rahatsızlanamam ben. Tamam. Evet. Ee, Güç şey. Böyle de sünnete benzer bir gerginlik oldu. <gülüyor> <Ne dedin gülüyor> süreyim, tamam süreyim söyleme. <gülüyor> Güldürmeden. Seni seviyorum. Sev. Yok bu ton, <gülüyor> sami bir ton değil yani seni. Ton diye. vereyim. Bir <gülüyor> daha söyleyeyim. Oyuncu şey ne o? Şarkıcı <gülüyor> kocun olayım. Kol, ton vereyim. Tamam dur ya. <gülüyor> tamam ya. E sen yapıyorsun hep şakaları. Tamam. Seni seviyorum. sade bir şey yaptım. Fazla yoğurt kullanmadım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bak var ya. Ya bak bu lafı duymak böyle, insanın böyle çok sevdiği bir şeyi içerken ilk yudumda aldığı tadı çağrıştırıyor biliyor musun? Vardır çok yani öyle. Acayip benzetmelerim var. Gerçekten. Bir yudumda alabilir miyim? dokanmasın şimdi. <gülüyor> <Yok>. Seni seviyorum. <gülüyor> tamam, bir de yolluk. Lütfen. Azmiyelim, bak başta. <gülüyor> ya yani ben... Seni seviyorum. Kız ben böyle böyle bunun müptelası olmayayım. <gülüyor> Ah makyaj. Aynı sürede apartman boyuyan arkadaşım var. İç <gülüyor> İç dış. ...genellikle gitmek istemediğim bir yere hep acele eden, hadi gidelim diyen kişi oluyorum ben. Tatlım, bu bir kanun mu? Neymiş o? Yani her kadın her seferinde geç kalır. Hiç istisnası yok mu? Mesela rahibe Teresa ayinlere zamanında gidiyor muymuş? <gülüyor> tatlım. <gülüyor> tatlım. Hayır, bu raddeye kadar mı abartmayı uygun gördün? Şu benim 6 altı dakika mı? sorunu cevaplayayım. Siz erkekler sokağa çıkarken makyaj yapmıyorsunuz ya avantajınız bu, hadi. Evet, evet, çok şükür öyle bir adetim yok. Ama olsaydı da şu kullandığın gereğinden koyu kırmızı ruju kullanmazdım böyle bir yere giderken. Böyle bir yer? Evet, böyle bir yer. Yani alt tarafı gidip bir bahçede toplaşıp köfte pişireceğiz öyle değil mi? <gülüyor> Ona barbekü partisi deniyor tatlım. Yok ya. Allah? Köfteden haberi var mı? <gülüyor> parti kurmuş, angutlar. Haberleri yok. Ben o partiyi zaten taraftarı da değilim. Ben karşıtıyım. Bence kapansın o parti. Ya ne oluyor? Sen biraz gergin misin? Hı, hmm, gaba. Neden? <gülüyor> Orada köfteleri mangala dizecek olan arkadaş senin eski sevgilin ya. Ondan olmaz sen. E ne var bunda? Bunu mu tartışacağız şimdi? Evet, başladık bile. Ama yapma tatlım, Allah aşkına. Kürşat'la ilişkimiz yıllar önceydi. Aa, ah, bu da... Ya yani, ne laf mı şimdi bu yani? O yıllarda da sevgililer sevişiyorduk yani. Ee? Çıplak üstelik. Ne e? Ee? Sevişmek çıplak e? E'si yani... ...bazı olaylar bazı bünyeye gidiyor, bazısına... ...gitmeyebiliyor yani. Ya bütün fikirleri açık açık söyleyeyim yoksa biraz kıvırayım mı yani şiddet... Şey... Yok yok, sen söyle bakayım, ben gerekirse kıvırırım onları. <gülüyor> Neymiş fikir? Ya şimdi oraya gideceğiz, ben her şeye uyuz olacağım aslında. Adam bana bir iyi davranacak, ev sahibi ya, onun manevra alanı geniş tabii, köfteleri, mangalı, bütün karizmayı almış, ben de öyle gidiyor. Beni seviyor, ben onu niye seveyim niye beni sevsin ki o? İyi, iyi tamam. Bir yandan da böyle köfteleri yerlerken, ben asıl niyetinde biliyorum, onun aklına geçen... ...bir yandan böyle köfte yerleyip, bir yandan senin memelerine bakıp... Ulan siz bir de bunları benim zamanımda görecektiniz diye düşünmesiniz. <gülüyor> Beni rahatsız eder bu. Çünkü baksana, adamın zihninden geçenlere bak terbiyesiz herif. Elinde nimet var senin bir kere, terbiyesiz. <gülüyor> bu köftesi yenmez ki. Haklıymışın tatlım, bak iyi ki sormuşum çünkü bunların hepsini kıvırmak lazımmış gördün mü? Yapma, Allah aşkına yapma ya. Çok kısa sürmüştü Kürşat'la ilişkimiz. Ne kadar kısa? Ya ne bileyim, üç ay falan işte. Memelerinin haritasını bile çıkarmıştır o da. Allah Allah! <gülüyor> Nereden bulduk bu meme işini ben anlamıyorum ki gider ayak yani. Tatlım, sanırım bir sorun bulamadın, bir tane imal etmeye çalışıyorsun. Hayır efendim, hayır ben anlamıyorum. Ben sadece şunu anlamıyorum. Ben ayrılan insanların zırt pırt görüşmelerini ben anlamıyorum. Ne? ne gerek var kardeşim? Allah <gülüyor> Allah! tanışlayayım Eski sevgilim, yeni sevgilim. Eski sevgilimin yeni sevgilisi, yeni sevgilimin eski sevgilisi. Bu zibidi bir araştırma da fingirde ama şimdi karıştırmayalım. Siktir edelim. Ne güzel değil, değil mi? Hepimiz, hepimizin her yerini ezbere biliyoruz ya. Bence de her pazar buluşalım, Evet çıplak halay çekelim ya. G Gerçekten çok şeker. Neşe yerine gel bakıyorum halayı çekince. <gülüyor> Ekstra mendeyi sallamaya falan da lüzum yok. Ya iğrenksin ya. Ya gerçekten yani. <gülüyor> bu konuda üstüne tanımıyorum yani. Sen akışına bırak. Sallana sallanır. Ay inanamıyorum. Ay inşallah orada da yapmazsın bu şakalara. İnanamıyorum ya. <gülüyor> Tatlım, tamam bak çok tatlıydın. Çok güzeldi her şey. Ama yine de... Bitti Anadolu mi? ateşi çıplak. İzin verecek misin konuşmama? Buyurun, buyurun lütfen. Biraz asabım bozuldu, özür dilerim. Belli, sinirden herhalde. Çünkü her yörede canlandırıyorum, çok komik oluyor. <gülüyor> Hele Karadeniz düşünemiyorlar. <gülüyor> Şimdi aklımdan geçti, biliyor musun? <gülüyor> ya tamam. Ya bak, ben de sinirimden gülüyorum. Bakma böyle güldüğüme. Gerçekten gülüyorum sinirimden. Ya tamam, her şey çok hoş, halay da, şahane de. <gülüyor> Senden önceki sevgililerimi bu şekilde e, irdelemeye diyeceğim. <gülüyor> Hakkın yok. İstersen kapatalım bu konuyu. Çünkü ilerlerse e, iyi bir yere gitmeyecek. Yani söyleyeyim, kapatalım lütfen. Tamam mı? Ya... Halayda da öyle acayip tipler var ki yani Neyse, senistan var? Ne demek acayip tipler halayda da acayip? Gel bakayım buraya kimmiş o halaydaki tipler ben bir öreyim halay başı gel bakayım buraya bir. kim ben halay başı dur benim... da benim rütbe'm şeye bir kaçılabilir miyiz lan mi? yok canım rica ederim. en son gelen alayın başına geçer öyledir o ölebilir tabii ha. sen sonuncusun geçirdim ben senin başına söyle bakayım ne kimmiş onlar. Neyse bununla gurur duymasak yine de iyi olur ya. Yani. yani bilemiyorum. Halay dediğin hani... Kampuğu... Peki halayın sonundan başlıyorum. Neydi, neydi o cüce olan? Ne? Neydi abi neydi, neydi? Cüce değil o bir kere uydurma. Kısaydı. Ay tamam. Çok kısaydı. Oldu mu? Neredeyse hemzemindi. Ha, <gülüyor> Bir halayın sonunda tek başına bir mendil. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah'ım bugünkü konumuz da halay şadet. Başlayın lan insan, insan ruh! <gülüyor> neydi, onun adı neydi? Takiyettin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Net mi, bürüt mü? <gülüyor> <Taki> <gülüyor> Hadi Hatice. Ya bu ne? Ya? Ne bu? Yani o kadar kısa bir adamın ismi. Niye bu kadar? Aileye bak yani. Başa geleceği biliyorlar. Önden çubuklu isim koymuşlar. ta ki -ettin. Duyan da bey dağları geliyor zaten. Açın oğlum ta ki -ettin. İyi de canım yalnız. TÜBİTAK'tan 3 yıl üst üste ödül almış birinden bahsediyoruz. Yılın en kısa boylu bilim adamı. Onun hakkını of. yiyorlar. Her sene Ay i̇çim daralıyor. Bak, çıkmıyor muyuz hayatım? Kafamda soru işaretleri var. Öyle mi? Evet. Geldi mi? Gitmez onlar. Oturayım ben en iyisi bekleyeceğiz. Daha anlaşıldı. O da davetli mi? Kim? Tübitak. <gülüyor> Tübitakiyettin. <gülüyor> Bak ismini iyice uzatın. Daha ona bir şey olmaz. <gülüyor> Üh, bilmiyorum valla. Gelir herhalde. Kürşat'ın iyi arkadaşıdır. Bu nedir ya? Siz eski sevgililer her hafta buluşup barbekü parti kongresi mi? Neyler bu? Tatlım Allah aşkına bunda bu kadar acayip bir şey yok. Çağımızda insanlar bir ara sevgili oldukları insanlarla dost kalabiliyorlar. Yok ya. Evet. Ay. Ayrıca beni Kürşat'la takiyettin tanıştırmıştı zaten. Abartmasak yani. Ya. Ne demişti tanıştırırken? Kür benim boyum yetişmiyor arkadaşlar. Şunlarla bir şey alakadar olsan yazık ya! Arkadaşlık böyle günde canım, yarın senin de bir şeyin yere düşer, ben onu sana veririm. Ya ben sana inanamıyorum ya. Gerçekten, birincisi memeyle bozduğuna inanamıyorum. İkincisi şöyle yüce bir bilim adamının... Evet evet, yüce cüceler, yüce cüceler. Ya benim Öyle sorum mi? aslında çok basit. Ben zaman içinde birlikte olduğum kadınları toplayıp pizzola pişiriyor muyum? Benim de sorum çok basit. Sen geliyor musun, gelmiyor musun acaba? Benimle konuşurken sesini yükseltme. Ben sesimi yükseltmedim. Benimle konuşurken sesini yükseltme. Bağırma. Ben bağırmıyorum. Geliyor musun, gelmiyor musun? Kafamda soru işaretleri var. Tamam canım. Sana soru işaretlerinde iyi eğlenceler diliyorum. Ve ben gidiyorum tek başına halay çek bu evde. Güle güle. Ayrıca zaten ben evde kalayım. Tabii gideyim bir et alayım. Etlere bir terbiye yapayım, bir çalışayım. Nasılsa önümüzdeki hafta sıra bende. Tabii canım yeni haftanın da ben olacağım herhalde. Yani. O kürşatı da söyle yalnız o memeler benden önce sarkmıştı. Hep o takih yüzünden demek ki. Aşağıdan... Günyayın. Günyayın. <gülüyor> Ses saçına bir şey mi yaptın? Ha şantaj yaptım. Güzel olmuş mu? <gülüyor> Bak bu fönler bozulursa keser meplizlerini çok korktular. Ve ee, bu agresif gülaf. Evet, Yürüyün. Yok, tamam haklısın benim de dikkatimi çekti agresiftim evet. Niçin hemen girişte? Soruyu soruş şeklinin buna yol açması seni şaşırttı mı gerçekten? Hangi soru? Sen saçına bir şey mi yaptın? Ne yapabilirim ki ben? Soru buydu. Hangi soru? Kapatabilir miyiz bu konuyu? Zanlı. Memnuniyetle. Evet, teşekkür ederiz. Eee? Evet. Güzel değil mi? Allahım ne? Neden bahsediyorduk biz? Kur'an çapson hatırlamıyorum. Nasıl ya bir saattir boştum konuşuyoruz? E büyük <gülüyor> Durup dururken her zamanki saçımı beğenmeyeceğin tuttu bugün niye ise? Tamam tamam bravo saç saç yüzünden oldu Hı. ne oldu ki? Sen saçına bir şey mi yaptın? yine Allah aşkına, yine aynı dehşet ifadesi. Sen bir şey mi yaptın, ne yapmış olabilirim? Nereden çıktı bu dazlak şaşkınlığı? Ya şaşırmadım, sordum sadece ben. Ay. Saçındaki bir değişikliği fark etmesek o zaman da fırça yiyoruz ben Anlamadım ki ne yapacağım. <gülüyor> bu sefer peşin sorayım, belki denk gelir dedim. <gülüyor> hani geçen gün açık kestaneden biraz daha açık kestane yapmıştın da... ...ben fark etmemiştim ya. Harbuki nasıl fark etmem? Kestane uzmanı değil miyim lan ben? Şimdi de ne konuştuğumuzu bilmiyorum ha. Kapıldım, gidiyorum başlattığın tartışmanın rüzgarına. <gülüyor> ben mi başlattım? Tabii ki sen başlattın. sen başlattın. Sen başlattın. Sen başlattın. Ya sen başlattın, her seferinde sen başlatıyorsun. Sonra sen başlattın, tartışmasını da sen başlatıyorsun. <gülüyor> tamam, peki. Sen başlattın ama peki. Başka bir şey öneriyorum başa dönelim. Dönelim. Dönelim. Ben en başta geldim sana, yanına bir şey almayacak mısınız dedim. ne <gülüyor> Ben o kadar başı demiyorum, ben bunun başını diyorum ben. Ha, bunun başı... Ee, burası. Ben uzanmış efendi gibi gazetemi okuyordum. Sen geldin ve iş çığırından çıktı. Bu... Evet, çığırından çıktı, haklısın. Çünkü ben geldim sana günaydın dedim. Baksana ağır tahrik var. <gülüyor> Tabii sen ne cüretle sabah sabah beyefendinin uzun agep günaydın diyorsun. <gülüyor> Herhalde sana göre e, birinci dünya savaşıda bir Sırp askerinin Afşinaya Macaristan ve günaydın demesiyle başlamıştı değil mi tatlım? Ha, Hakkınsın o zaman ben susayım. Ben çalımı kapatıyorum, oturuyorum sabahtan akşama kadar kazık gibi dikiliyorum salonun ortasına... Sen de sabahtan akşama kadar al gazetelerini okur bu divanı. günlük İstanbullu gelsin kalsın gül takip takip takip takip takip takip takip takip takip takip ben takip takip böyle çok takip Hayırlı olsun, repe başlamış. <gülüyor> Vay be! <gülüyor> Yalnız bu Dünya Savaşı'ndan zaman çıktı, ben anlamadım ki. <gülüyor> ya senin neyin var? <gülüyor> Şu son günlerde yani saati sorsa kavga çıkıyor ben... Töyüz efendim! Kavga çıktı yok. Benim tepemi attırma. Ben iş neyse ona göre konuşurum ben. İki buçuk neyse? İki buçuk, yedi buçuksa yedi buçuk ben. Saati sorsa kavga çıkıyor, saati sorsa kavga çıkıyor. Nasıl çıkıyor o kavga acaba bana bir kere söyler misin sen? O çıkan yasacası kavga ne zaman kim tarafından çıkartılıyor acaba bana bir kere söyler misin sen? Acaba bana bir kere söyler misin sen? Acaba bana bir... Acaba... Bana... <gülüyor> Bence klibi buna çekelim. <gülüyor> Trafo'ya yaklaşmak gibi <gülüyor> olmasın da. Tatlım senin canını sıkan ana konu ne? Ve diğer sorum şu, biz bu anakondayı yakalayıncaya kadar yan küçük balıklarla uğraşacak mıyız da? Greenwich falan. Ne oldu? Yok şey yok. Şey ne, olacak? ne olacak? hiçbir şey yok. Daha daha küsmüş, daha haber olmamış kime söylüyorsun seni. Kendin kendi işi Kendin söyle kendin işi dersin. Şey şey Sesi kıstın ama aynı albüm çalıyor. <gülüyor> Tatlım, ne oldu? Tatlım, ne oldu tatlım? Yok bir şey, tamam geldi geçti, bitirdi. Üstüme varma diyorum ben, tamam. Geldi geçti, esti bitti, tamam bitti, kapış mevzu, unut, başka bir şey Başka filme geç, başka filme geç, hadi. Ya bu geçirdiğin on birinci havale, ne filmi ben? <gülüyor> bir şeye mi küstü Zeynep? <gülüyor> Küsmek mi? O ne biçim laf öyle? Çocuk değilim ha, niye çekmişim ben? Ya ne oldu peki? Sen farkında değilsen senin için olmamış bir olaydan bahsediyoruz demektir değil mi? İşte bu. İşte bu. Hangisi bu? İşte. Bu. Çabuk o cümleyi bir yere tamamla. Çabuk çabuk, çabuk, soğuk çabuk ne demek o? Olmamış bir olayın üstünde durmaya gerek yok diyorum. Hı -hı. Tamam? Evet, evet. Zaten neyin üstünde duracaksın? Olay olmamış ki senin nazarında. <gülüyor> Hayda da hay. Hayda da hay. Hayda da hay. Yani senin bu halay tutkun var ya... <gülüyor> Senden geçti. <gülüyor> Kızım, sen şimdi yani bir olayın üstünde durmak istiyorsun... ...ama eline o ayarda bir olay geçmiyor, öyle mi? E, ne yapayım ben? Nedir o? Ne nedir o? Bu üç gündür, üç gündür ne ediyorsun. Sana bu üç gündür surat edilen nedir? Üç gün önce külüp 72 saat boyunca içinde nükleer tesis haline getirdiğin ve inşallah birazdan açılışı yapılacak olan mevzu ne? En azından mevzuyu söyle. Allah Allah, nasıl Ulan şu ne? Nasıl rındı ne? Dekodere kesin bir şey. Canım sakın zaten. E, tamam bak düzeliyor işte. Örgün <gülüyor> Bir anlatıyor, öyle duruyor. <gülüyor> ne? Tatlım sen o, o seslere demek çıkabiliyorsun ha? <gülüyor> Yazın bunu kullanan bir tane sivrisinek kalmaz. <gülüyor> ya tatlım... ...Allah aşkına, <gülüyor> ne, ne oluyor bize? Ne oldu? <gülüyor> şimdi şey, ne oldu derken? <gülüyor> yani niye ağlıyorsun şimdi bu feryat figan? Annemle kavga ettik. Nerede? Ne demek nerede? <gülüyor> Telefonda. Veya televizyonda canlı yayında. Ne fark eder nerede? Sorumu bu şimdi nerede? Ya aklıma ilk o soru geldi. Niye çamkırıyorsun her şeyi? Neredesin nerede? <gülüyor> Durup dururken asabımı bozdu annem. Niye evlenmiyorsunuz diye tutturmuş. Açık açık söylüyorum, anlamıyor. Senin istemediğini söylüyorum. Niye istemiyormuş, bu yaştan sonra senden iyi seni mi bulacak diye. Bak. Bu yaştan... Ne varmış yaşımda? Ay... Ben de kendisiyle kavga ettim zaten hayatım. İyi etmişsin hayatım. Sizler senin de belli bir yaştan sonra alacak biri olduğunu düşünüyor. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Ne var benim yaşım? Ben kırktan gün aldım, seneye geri vereceğim. Ben sevmedim. <gülüyor> Ay, bilgileri de götür. Hem benim evlenmeyi istemediğimi nereden çıkardın? Ben böyle bir şey söylemedim ki. <gülüyor> tamam evet istediğini de söylemedim. Ama bu konu hiç açılmadı ki. <gülüyor> Aslında doğru açılmadı. Bu ilk açılışı. Açılışa geldiğimizi bilseydim ben <gülüyor> ceketi de giyerdim takamın yerine. Canım, niye böyle de gayet fit? Biz fi fitiyiz diyoruz. Evet. Ee? <gülüyor> ne? İstiyor musun? Neyi? Evlenmeyi istiyor musun istemiyor musun? ...seçenekler hepsi bu mu? <gülüyor> yani bir üçüncü olsa o da iş yapardı yani o yüzden. Ee, yani... ...ya aslında tabii yani istiyorum... ...desem de yeri yani İst, İşte istiyorum desem başım ağrımaz. <gülüyor> Ama hani istemiyorum deyince de bir zonklama oluyor mu? Yok. <gülüyor> Annemin de haklı olduğu bir taraf var aslında. ...o da kendine göre bir şekilden bakıyor tabii. Boşu boşuna birbirinizi oyalamayın diyor. Ya evlenin ya ayrılın, bu nedir böyle diyor. Ay bak yanlış anlama, ben demiyorum, o diyor. Ne diyor? İşte ya evlenin ya ayrılın diyor. Sen ne diyorsun? Ben onun dediğini diyorum. O ne diyor ki? Nasıl yani? Ben onun dediğini diyorum. O böyle böyle diyor diyorum. Tamam ben onu dört kere duyunca anlıyorum. Ha. Sen ne dedin diyorum? Nasıl yani ya? Ya Allah Allah annen telefonda konuşuyor lal mı oldu sen? Senin görüşün ne? Sen ne diyorsun diyorum? Hiç şey demiyorum diyorum ben de. Ben bunları sana söyleyeceğimi söyledim. O da söyle o zaman dedi. Ben de geldim sana dedim. Derdemez de böyle konuşmaya başladık. Ne başka bir şey oldu yok. Allah Allah. Ah. ama ben ona da dedim. Ne dedin? Senin diyeceklerini ona daha o zaman dedim. Ne diyecektin be? Annem bile senin ne, sen ne diyeceğini Allah aşkına. Ya, ya senin diyeceklerini dedim dedi ya. Madem bilmiyorsun nasıl dedi? Kime? Ya kızım ben ne dedim şimdi? Senin diyeceklerini dediğimi dedi. Hayır sen benim diyeceklerimi dediğini anne ne dedim? Ben. Benim diyeceklerim niye? Ben senin diyeceklerini tahmin ettiğim için onlara dedim. Ya işte ama. onları niye Aa. bana söylemiyorsun? Ayrıca tamam. tamam. ben ne niye şey kendi söylediklerimi dedim. kendim söylemiyorum? Anne niye her şeye karışıyor? Gerekirse evlenilir ama bunu ben kendim söylerim. Sen kendin Efendim? söylersin. Ne? Ne dedim? Kim? Sen? Ne dedim? Yani yanlış mı Evlenilir dedim. Hadi ya. Evet. Ben bir torba konuştum demek içinde vardı. Ya lütfen bir saniye Bı bırakın. Yani. Yani. Böyle. ...cümle arasında ezilerekten olmaz ki... ...bunu doğru düzgün seni bana teklif etmiş olman lazım. Neyi? İşte söyledin ya gerekirse evlenmesi falan yaptın ama... Yani ...bunu doğru düzgün bir teklif edeceksin, bekleyeceksin... E, ...karşılığında ben bir... ...üç saniye kadar bir düşüneceğim. Değil mi? Ondan sonra sıralamaya göre... ...evlenmemizin önünde bir mani kalmayacak... ...böylece de... E, ...sona ulaşacağız yani. Oraya geldik mi ya? Daha var dediler. Ya lütfen ciddi olur musun? Yapıyorum yani ben bayağı. Tamam. Evet. Ee, çökmek mecburu mu? Diz çökme. Yok ama... Ha, ...hafif çökersen senin güzelliğin olur tabi yani. <gülüyor> Hafif çöktüm Aslı. Ee, o evet. zaman kendimi aşağı bırakıyorum ben. Ben de buradayım. Gözüme de ne yüksek göründü be. <gülüyor> <gülüyor> Zalim'in 30 santimi. Lütfen bir, bir saniye. Haydi bakalım. dakika. Ha. Pardon, bir saniye. <gülüyor> ne oldu? Çok ani oldu, bu benim için biliyor musun? <gülüyor> Nereden çıkardın sen bunu ya? İlahi ya, iyiydik de böyle. Bilmiyorum ki şimdi. Neyse. Ben şöyle hep siyah düşünmüştüm. Yastım Uzanmayacağım ne? şu anda hiç... Şey <gülüyor> dizin ya, dizin. Vurdun ya geçen gün bu acıyı. Ha. Kaldır ha. onu. Diz. ha? Diz. Nedir hocam, Ketempere nedir ya? O kelime nereden? <gülüyor> hadi. Tamam ne mısın? <gülüyor> Sayın bayan Benimle sittin sene Birlikte olma ihtimalini gözünüzün önüne getirdiğinizde Ki her zaman biliyorsunuz öyle fit bit olmuyor insan Öyle zamanlar var Allah göstermesin Birimiz diğerini tuvalete götürmek zorunda kalabiliyor Hatta sifonu çekmek zorunda bile ...kalınıyor. Hı. Ama benim bu tip çiftlere tavsiyem... ...olay yerine yine de bakmadan... Evet. Şu ...daha sıhhi. Çok güzel. Tatlım, şu evlenme teklifin içine sıçmadan yaparsak biz artık... <gülüyor> ...inan bana daha iyi. Bari bunu yani. Ee, aslında ben sifonu çeken kişiydim ama neyse. Her şey ee, <gülüyor> Evet. Evet. Bak tatlım, bundan sonra hep beni göreceksin. Ama iyice düşün yani, hep, hep. <gülüyor> hep. Tamam Hep, ben. En küçük haller, en fena haller ben yani. Sonra beni gören seni soracak, seni gören beni soracak önce. Her şeyden önce. O nerede, o nerede, o nerede? Hani beraber yaşlanacağız, beraber kilo alacağız. Kilo almayalım, böyle fit fit duralım ya. Fit fit duralım, oğlumuzun adında artık müfit. <gülüyor> sana sinir olacak mıyım acaba? Evet. Hmm, tamam. Tamam. Ee, yani... ...mesela, bak bir şey geldi aklıma. Ah gene mi? <gülüyor> Çok Şimdi ben çıkıyor. şunu düşünüyorum. Çünkü insanlar kötü zamanları iyice düşünmüyorlar. Ondan sonra hayal kırıklığı. Çünkü mesela bazen öğle zaman olur, birimiz ameliyat olur, öbürü altı ay... ...refakatçı yanında kalır. Allah'a göstermezsin. Öyle bir şu şey olsa sen de altı ay tuzsuz şeyler yiyebilecek misin bakalım? Çünkü bazı yerlerde e, refakacıya ayrı yemek çıkıyor, ben o olaya karşıyım bir kere. <gülüyor> Aman ne güzel be, sen dolmalara götür bana hortum soksun lan. <gülüyor> yani bütün bunların ışığında... ...benimle sonuna kadar... ...var mısın tatlım? Varım tatlım. Benimle evlenir misin? Evlenirim tatlım. Gidip biraz suda yürüyelim mi? Yürüyelim tatlım. Biraz daha brokoli. <Gülüyor> yürüyelim tatlım. Haydi bakalım. <Gülüyor> tatlı Ay tatlım, tatlım. ayo sürükleseydin ya tekerleğinden bak tekerlekli alalım diye tutturdun. Hayvatanıma kavuşturan Allah'ıma kurban olayım. hayalma alma söylendin be tatlım. Ay, ne yani, bir tur şirketiyle Avrupa'ya balayına gitmek kötü bir fikir miydi? Evet, senin seçtiğin tur şirketi kurulduğundan beri kötü fikirdi. Kendimi bir hafta boyunca bir tür tur hayvarı gibi hissetti. Sürekli dedik her havaalanında bir kadın vardı. Feytür diye bağırıyordu, biz yüz kişi haydi ona koşuyorduk. Zaten tatil yapmadık ki hava alanlarında biraz koştuk geldik. Bak şimdi birisi fetur diye bağırsın ben yine koşarım ha. Ay tatlım balayından dönüyoruz sen Titanik'ten kurtulmuş kazazede gibi konuşuyorsun. Ya daha işin başında Hı. gazetede dört ülke dört şehir yeme içme konaklama dahil 99 doları görünce ben bir şüphelendiydim de <gülüyor> ama Paris'teki otel odasını görünce rahatladım fazla vermişiz. Ve hayatımda o kadar küçük otel odası görmedim arkadaş ya. Ya banyoda aynanın önünde dişlerimi fırçalarken fırça elimden dik bir açıyla klozete düştü. Hmm. Ee, tatlım çok özür dilerim ama tatilimizde dişlerini fırçaladığını fark etmemiştim ben. İşte fırçalıyordum, düştü. Ah, o esnada. Alıp devam ee, mı etseydim, yok ne? Yok. O, o açıdan değil de ben, neyse artık. Hayır, ne zaman duş alsak yatağımız ıslanıyordu. Evet. Bir bavulumuz da kapının önünde holde duruyordu. Aman en azından sıcak su akıyordu. Ama soğuk su akmıyordu. <gülüyor> bu çok daha korkunç bir sorun be. Üstelik bu su açar açmaz da bir ılıman dönemi var onun. Hemen kaynarak ki. Sen o ılıman döneme kanıp kafanı bir köpürtmüş oluyorsun. Ondan sonra hangi lobu eriteceğin sana kalmış <gülüyor> <gülüyor> Hatırlamayacağım Aziz Yerman. Sikret, ne yapayım? <gülüyor> Rahat aşkına dur, kafamı karıştırma. Ben şimdi kızlarım parçalara. Ya ben sana bir aldım. şey soracağım, bir şey soracağım. Arabalarımı da aldım ha. Gezi sırasında dikkatimi çekti de. Ya sen bir kadın giyim mağazası gördüğün zaman, He. hele de sevdiğim bir markaysa. Evet. sevmediğim bir marka yok. Ay tatlım. <gülüyor> o an sana bir şey oluyor. Ne oluyor? <gülüyor> Nasıl yani? Bir kere önce markayı bir tespit etişim var. Normal böyle yürürken... <gülüyor> <gülüyor> Victoria Secret. Yani seni duyan da kainatın sırrını orada bedava dağıtıyorlar zannederim. Bunu söylüyorsun ve koşmaya başlıyorsun. Tatlım, lütfen haksızlık etme. Ben buna çok dikkat ederim bir kere. Her seferinde bir de şuraya bakalım mı hayatım diye sordum. Evet ama cevabı duymana imkan yoktu. Zira koşuyordu. Peki tatlım, tanıdığın bütün kadınlar alışverişi seviyordu değil mi? Evet, ben bunun da istisnasını görmedim Allah e, Tamam işte. Bu tecrübeye rağmen bu huyla hala mücadele niye? Hiç valla, boş işler. <gülüyor> Bu şmesh Paris şahaneydi ama değil mi? Ha? Yani. Şimdi de tur rehberiyle sürekli kavga etmeseydin daha da güzel olabilirdi tabii. Rehber mi? Sen o sırada hala rehber diye mi bahsediyorsun? Ne? Ben senin doktor dediğine de inanmıyorum artık. Ne rehberi be? Adamın bizden farklı geçen seneki geziye de katılmış olması. <gülüyor> artık parayı böyle mi ödüyor ha? Oturmuş şoförün yanındaki koltuğa, eline de bir mikrofon vermişler. Şu yağında gördüğünüz... ...milletin burnunda et olur, bunda antrikot var. Ay. Tek damar tıkalı, diğeri seyrek. Şu sağımda gördüğünüz bina... ...zannediyorum, baba baba bak, antrikota bak, zannediyor. Rehber zannediyor. Hastane diyeceğim değil... Okulu da değil, bu bilin Ne lan bu? <gülüyor> ya da gitmiş köprünün üstüne... Burası da Sen Nehri. Artık hanginiz üstünüze almışsam ben kaçırmam. Karşısına... <gülüyor> Önceden bunu sen ekledin şimdi. Yakışmadım peki? <gülüyor> i̇şte yakıştı. Ya adam müzede mumyalarla kavga etti. Ben artık bu adamın üstüne bir şey sürdüm. <gülüyor> Taktın istemiyor. ya artık adama abartın. Ya dedi ki... Ne dedi ya? Kıçımıza biraz mum sürdünüz diye kazır mı kakacaksınız? <gülüyor> Peki dur dur dur dur dur dur. <gülüyor> nasıl dedi adam nasıl dedi? Otobüs dur sen. Hacım. Otobüs seyir halindeyken, şu kebap zeliye hatırlayacak mısın arkadaşlar? Şu sağımda gördüğünüz yeşil alan bu sağ arkadaki bu he ee, or. <gülüyor> Kaptan biraz yavaş ben yetişemiyorum <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Ay dur ya. <gülüyor> Bak bir sürü krem aldım Paris'ten kırışıklarım arttı günden. <gülüyor> İki tokat atamadım adama, ona yandım ben. <gülüyor> Ay Allah'ım alemde. <gülüyor> İyi de... Peki... ...hiç mi güzel bir şey olmadı? Ha? Maymun. <gülüyor> Olmuştur maymun. Bak bence... Ee, balayımızın e, erotik bir çağrışım olarak ıslak yatak diye adlandırabileceğimiz bölümü hmm. vardı ki evet yatak neredeyse banyonun içinde olduğu için ıslak da haklısın. Bence o bölüm her türlü takdirin üzerindeydi. Ya ben sana demedim mi bu etkinlik her zaman o kadar kısa sürmez diye. ne kısası tatlım iki dakika daha dayanabilseydin 17 dakika olacaktı. Maşallah te maşallah te. <gülüyor> Bununla yetinmeyiz tabii. Gayet tabii. Daha çok çalışacağız. <gülüyor> Neden bu derece ellilere, altmışlara gelmesi? Evet. Bizim onlardan neyimiz eksik? Onlar kim? İşte eksiği olmayanlar. Az bana bak. Dereceyi geliştireceğim diye öyle başka takımlarla idman maçı yapmak yok. Kırarım kapanı vallahi senin ha. Aklıma geldi delirdin koş. mi sen be? Ha. Ben bu dereceyi senden yapmışım. Hı. Tek başına olur mu? Ekip ister bu, ekip. Doğrudur efendim. Katerina Witt'i Ne oldu? Yıllarca tek başına kaydı. Sonra silindi gitti, değil mi? <Gülüyor> Allah'ım kıyamam ben sana. Yapma sarılırım bak. Hmm. Sarılmazsan sana adamım değilsin. Beni tehdit mi ediyorsun ular mı? Allah! <gülüyor> Allah, ım. Allah ım. <gülüyor> <Sana affedin. gülüyor> Ne? Bakmayacak mısın? Ne? Ne? Ne geldi az önce? Böyle yersiz bir ürperme. Öyle mi? Mesajdan dolayı olmasın? Ne? İşte, ürperme. Nasıl yani? Şöyle, bir koca karısının yanında kendisine gelen mesaja niçin bakmaz? Sorumuz bu. Neden çekinmektedir? Onu gelen nedir? Geren bir şey yok efendim. Ben bakarım da bir cevap gerekiyorsa yazarım da. Nedir yani? Tamam çok güzel. Neden bakmıyorsun peki? Ne? Mesaj al. Tamam tamam. Ya şimdi arkadaşlardan biri acil gel falan demiştir. Bu eski bizim çakallar. Hmm. Çakal diyeceğim onlara. Terbiyesizler. Ben artık evli baklı bir insanım ya. Bunlarda hiç şey kalmamış ya. Ne kalmış? Hiç kalmadığı için bilemiyorum. <gülüyor> hiç kalmadığı ee, Şimdi onun için boş ver. Diye. Tatlım bak, bu cevabını... ...yersiz uzunlukta bir şaka teşebbüsü olarak algılıyorum ve işin kötüsü giderek merak ediyorum ben o mesajı. Bir şey soracağım, birbirimizin bütün mesajlarına böyle bakacak mıyız devamına? Hayır ama bazen istediğimiz mesajı sorma hakkımız olmalı. Mesela müfettişin aniden okula baskın yapması gibi. Evet, ben şu anda mi istiyorum. Görebilir miyiz yavrucuğum? Gerçi bugün okul tatili ama. Yavrucuğum, yavrucuğum. Ya Hadi tamam, bakayım. tamam canım. Nedir yani? Aç bakayım, dur. Yalnızlığım... Yalnızlığım, dur. Nemli kuytuluğunda buluştuğumuz... E, geceleri özlüyorum. Haydi bakalım. Aslında... ...bozluyorum ama tabii. Yok ben... ...şeyden çok... ...del bilgisinden çok şey... Bu adres tarifini tam anlayamadım. Bir an e, ondan şey oldum. Nereye düşüyor acaba bu e, kuytuluklar? Böyle kaba tarifle de bulamazsın. Tatlım bu bana gelen bir mesaj. Benim gönderdiğim değil. Evet anlıyorum. Ben senin gönderdiğin de merak ettim zaten. Hangi benim gönderdiğim? Pekala cevap mahiyetinde algılanabilir bir mesaj bu. Ama giden kutusuna da yine de bakmak gerekir. Ya, mesela sen... Ne yapıyorsun diye sorduysam, o da durumunu bildirmiş. Diye nemli kuytuluklar. Evet. Şairimiz burada ee, en hafifinden bir küvet fantazisine gönderme mahiyetinde algılanabilir bir teşbih yapmış. Ah, belki de tecavüli Arifane yapmıştır. Şimdi hakkını yiyemiyor Orospu'nun. Hocam edebiyatta bu orospu biraz sert olmadı mı? Lan? kusura bakma vallahi ne yalan söyleyeyim mesajı okuyunca aklıma başka meslek gelmedi. Peki sizden şairimizin kimliğiyle ilgili bir bilgi alabiliyor muyuz? Ya da soruyu şöyle sorayım. Kimdir bu rutubetli orospu? Çok eski bir arkadaşım. Öyle mi? Niye hiç eski durmuyor? Baksana hala kurumamış. Vallahi ben tanıdığımda bir kuraklık vardı. Demek sonradan coşmuş. Bu saatte mesaj yollama cesaretini nereden alıyor? Alkolden olabilir. Numaranı nereden biliyor? Ben derin devletten şüpheleniyorum. Kimdir bu? Ya kim olacak işte, çok kısa bir dönem, birlikte olduğum birisi. Ne kadar kısa? İşte oda kahvaltı tam bir gün. Bir gün. Ama uzun kahvaltı yani brunch. Brunch. Çok güzel. Peki nemli kuytuluklar? Efendi. Efendim şairimiz burada çoğul bir betimleme yapmış değil mi? Nemli kuytulukları özlemiş demek ki bir tekil olamaz. O da kahvaltı bir günmüş. Hangisi daha nemliydi? O da mı kahvaltı mı? Kahvaltı nasıl nemli oluyor? Nemli mi Allah? Siz belki rafadan yumurta yiyince onu da bir nem sayıyorsunuzdur. Kusura bakmayın beyefendi, benim öyle hem süslü hem rutubetli laflarım yok. Helal olsun. Üç dizeden altı kompozisyon yazdım. Daha da Daha ne al. kadar uzatmayı evet, düşünüyorsun da. bu konuyu? Haklısın canım, haklısın, haklısın. Sonuna geldik zaten. Aman, tamam, tamam isabet. Senin de kuytulun Şey, pardon. E, bence sen e, bu gece burada kanepede yat. Aa, o ne ya? Buranın nem oranı tam sana göre. Biraz domates almışsın, hayırdır inşallah. Hı? 40 kilo civarında. Ha. Ne oldu be, her yer domates. Ay. Salça işine girdik, benim mi haberim yok? Ketçup yapalım, ketçup. Soru bir gün biterse cevabım başlayacak. Hee, bir cevabın var yani. ...hikayem bile var. Hı, nedir acaba? Markette kimle karşılaşsam beğenirsin? Ay, ya da şöyle sorayım. Markette kimle karşılaşsam daha önce beğenmişsin? Daha önce beğenmişim... Hı. ...bir kadın mı? Ha, beğendiğin erkekler de var yani, de ediyorum. Konuya girecek mi bu semestr? <gülüyor> Gireceğim, tamam. Dinle, markete gittim bugün, alışverişe başladım. İlk reyonu olaysız bir şekilde tamamladım. Tam sebze reyonuna geçiyordum ki bir de ne göreyim? Deterjanların arasında bir kadın... ...öyle şey şey dolaşıyordu, tamam mı? Ney ney? Ney Şey şey. Ney ney? Hiç bir ipucu yok, kadın var, deterjanlar var, kadın şey şey, ney ney? Tatlım, tatlım, eğer ben o kadının... E, ...senin eski karın olduğunu bilmesem, salak salak derdim. Ha şey şey. <gülüyor> Tüysen evet. mi demeye kalmadı o da beni gördü. Birbirimizi öyle bir görmezden geldik ki ikimiz de aynı anda çığlık atsak o kadar dikkat çekmezdi. Yalnız seninkinin kafasını büyük omomatiklerin içine büyük sokucu vardı ki görmeliydin. Sen ne yaptın domateslere mi daldın? <gülüyor> Hiç vallahi benim durumum her bakımdan daha iyiydi. Seninki sinirden ne yapacağını şaşırdı. Elinin titremesinden omolar köpürdü. Yok artık omolar köpürdü. Allah ne bileyim ben biraz köpük gördüm artık. günah boynuna. Ne? Ee, sen de orada ulan ketçap işine girelim. Kafa domatesi tabi, tabii. Salça filan. Tatlım pardon da bu ketçap salça lafı biraz fazla kullanılmadı mı acaba? Aman kızma tatlım. Karımla karşılaşmışsın. Bu da biraz asabını bozmuş ya. Nedir ki? <gülüyor> ne dedin? Kim? Bir düşüneyim, sen. Ne mi dedim? Hı. Ne zaman, en son? Evet. Ne mi dedim, ne zaman en son dedim, en son. <gülüyor> Hayır tatlım, ondan önce. Bak, tatlımla karşılaşmışsın arasında. <gülüyor> karımla, gördün mü? Bu bir de oraya ne zaman tırmanmış? Gördün mü? Tamam, düzeltiyorum, eski karımla. Tamam, düzelmiyor, neyse artık. Tamam, eski karımla karşılaştın, sonra ne oldu? Allah, ben çok rahattım. Yalnız karının agresif tavırları güldürdü beni biraz. Eski karının. Hoşuna gider diye öyle söyledim. Evet, onun agresif tavırları seni güldürüyordu. Kimin? Tamam. Onun. O kim? Neyin peşindesin? Eski karım dememek için bu kadar çaba niye? Hayır efendim, ben içinde karım geçen bir cümleyle riske girmek istemiyorum artık. Ayrıca neden bu kadar savunduğunu da anlayabilmiş değilim. Kimi? Onu. O kim? Eski karımı. Evet. Allah Allah. Ben onu mu savunuyorum? Kime? Eski karımı. Evet. Onun deterjanları ile eğlenirken araya benim durumumu sokuyorsun. Bu açıkça karşı tarafı savunmaya gider. Nazi hukukuna göre tabii tabii. tabii. ...salça işine girecekmişim de yok ben neymişim ayol. Karının köpüklerine bakmadın ben. mı? benim eski karımın köpükleri. Lütfen artık bunun üstüne gitmeyelim bence. Tamam tatlım, tamam. Bak o zaman e, madem bu kadar çok seviyordunuz... ...eski karınla birbirinizi... Sakın, he? sakın o cümleyi tamamlama. Bizi o mayın tarlasına sürükleme. He, böyle havada mı kalsın? Üstüne bir şey sıkarı Siktir etmiş olmaz. <gülüyor> Ayrıca ben sevseydim boşamazdım. <gülüyor> Allah Allah ya. O seni boşadı diye biliyorum. Kim diyor lan onu? <gülüyor> kim diyor kim diyor? Yapma Allah aşkına. Tatlı. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ya ilişkimizin ilk altı ayında aralıklarla ağladım hatırlatayım. Ben onun durumunu düşündüm acıdım Allah Allah. <gülüyor> Hatta bir ara konuyu öyle abarttı ki sinirden çıldırıyordum artık. Ekmek görse, ay o da ekmek yerdi. <gülüyor> ...gazete görse, ay öyle güzel bulmaca çözerdi. <gülüyor> Vallahi kusura bakma bunların suç olduğunu bilmiyordum. Yiyor, Ekmek mı? de yerdi, bulmaca da çözerdi. E. Allah Allah, suça bak ya. Hı -hı. Hem de çok acayip bulmaca çözerdi, evet gerçekten sen de görsen şaşırdın. Öyle mi? Aa, çok şaşırdım. Ay. Kızım, siyah karelere bile harf yazardı, öyle manyaktı ya. <gülüyor> ne kadar abartabilirsin diye gerçekten merak ediyorum. Ya bak, şimdi bulmaca deyince geldi aklıma. <gülüyor> Bir keresinde bulmacayı ben çözüyorum, o mutfakta kahve pişiriyor. Ben de 3 asrım. Üzülme ne yapıyorsun sen? Dur bakayım sen. Bulmacayı çözüyor. Sen. Tamam o çözmüş üstünden geçiyorum. <gülüyor> ne yani ne biliyim? <gülüyor> Çaptırmayız, saptırmayalım. Bak çaptırmayalım. <gülüyor> çaptırmayalım ne işi? Tamam. Çaptırmayalım diyen ben bulmacamla alakalıyım. İyi ee, saptırmayalım, çaptırmayalım. Neyse bir şey anlatıyorum izle ne tatlı. Evet tabii tabii dinliyorum. Şimdi yalnız bak kendi burada yok. Allah'a burada ben onun gibi kahve pişiren bir insana hiçbir yerde denk gelmedim arkadaş ya. Bütün mahalleyi koku tutardı be. Arda bir yandan yelliyor muydun ha bir? <gülüyor> Abi üç harfli bir soruya takıldım. Tibet öküzü mü? Sığırı böyle bir şey. <gülüyor> Arkadaş düşün düşün yok Tibet neresi tam bilmiyorum. Öküzlerin bazıları tanıyorum ama hepsi ismem ben nereden bileyim? <gülüyor> bu geldi kahveyne böyle kahveyi uzatırken... ...sen yak de biz bundan bir gül, bir gül, gül. <gülüyor> sen bu bir güldür mü? <gülüyor> Tatım neredesin? Buradayım Tibet öküzü, buradayım. Kumandayı Şş, şu kumandayı versene. Şşş, kumandayı verttı İyi de... E, ...karıcım, kumandayı uzatır mısın ha ne oldu? İzinde mi? Ya bir şey oldu yok be kardeşim, versene şunu. Ya bir şey oldu yok be kardeşim. E, e giderek kendini geliştiriyorsun canım kardeşim. <gülüyor> sen de, sen de. <gülüyor> Allah Allah. Çünkü eskiden kademeli olarak arızaya geçiyordu. Şimdi maşallah hepsini tek sigortaya bağladım. Çat! Sen de artık çok kabalaştın biliyor musun? Vallahi. Zaten sen... ...ilişkimizin üçüncü sevişmesinden sonra kibarlığı bıraktım. Tabii. Tabii tabii. Aldın ya istediğini. Oh! Attın taklayı, aldın köfteyi, iş bitti, yayıl. Ver iterek anneciğim, Çok güzel. Devam et, yakışıyor. Ben öyle bir üçüncü sevişimi hatırlamıyorum. Canım, ...üçüncü. Dediysek öyle aklına bronz madalya falan gelmesin. Öyle ne yapalım artık yarışmacı yokluğundan üçüncü olmuştu. Yazıklar olsun. Yirmi dakikaları zorladığımız şu gücü dönemde. Şu tavır motive edici midir? vallahi ben kendimi yetmişlerin kadını olarak görüyorum demek ki. Uğraşıyoruz ama hiç yardımcı olmuyorsun. Kimse benden bu ara iyi bir derece beklemesin. Koptum ben. Ayrıca... ...en yakın arkadaşın Gerzek Hayri telefonla bölmeseydi, evet... ...evet, evet, o geceyi diyorum. Kiminle belki o son deneme şeysinde... ...daha iyi bir derece elde edilebilirdi. Tatlım, sana bir şey soracağım. O durumdayken nasıl at yarışı konuşabildin? <gülüyor> Gerçekten merak ediyorum. Telefonu buraya kıstırıyorsun. Hayır, buna... Dört ayaklı duyarsızlık diyebilir miyiz? Ya e bir kere hadise öyle olmadı. Daha telefon çalar çalmaz sen tuhaf bir havaya girdin. Bir surat, bir şekil. Sanki kendimi ben arıyorum. Daha Hayri'ne haber demeye kalmadan da uyumaya başladı. Evet efendim gerzek Hayri'nin suratına telefonu kapatmamanı protesto etmek istiyorum. Bak Hayri'ye ikidir gerzek diyorsun ona göre. Öyle mi? En kısa zamanda beşe tamamlayacağım. Ya senin Hayri'ye neden uyuz olduğunu ikimiz de biliyoruz. Ya uzatmayalım size yine? Yo yo yo ben uzatmak isterim. Neden uyuz oluyormuşum ben Hayri'ye Allah aşkına ne olur? Ya bir tutturdun karısını aldatıyor diye. Evet. 50 kere dedim ki bu Hayri ile karısı arasındaki bir mesele. Bizi ilgilendirmez. Bal gibi ilgilendirir. Allah aşkına o gerzeği savunma bana yine. O hayvan Ruslarla yatıyor. E, ne var? Irkçı mı oldu şimdi? <gülüyor> Gerzek Hayri... Şu anda kanında muhtemelen ceviz büyüklüğünde bir AIDS virüsü taşıyor ve her an bize de bulaştırabilir. Onu ver. Bize nasıl bulaştırıyor bu? Biz hayrıyla sevişmeyi düşünmüyoruz ki. Ağız yoluyla da bulaşıyor tatlım. Ben hayriyle ön sevişmeye de karşıyım tatlım. <gülüyor> Allah Allah ya bu kadar kaygılıysan takma dişlerini de bir biter gider. Nasıl ya? Dişleri takma mı? Değil. Olsa kullanacak mıydı? De. Neyse, Konu kapandı. Kaygılanacak bir şey yok. Eğit, o olur. Biz olmayız. Dur dur dakika dur. Senin neden Hayri'yi bu kadar can siperhane koruduğunu da anlayabilmiş değilim ben? Ha? Ortak yanınız ne acaba? Rus edebiyatı olmasın? Ya ben zaten mevzu buraya ne zaman gelecek onu bekliyorum. Tabii sürekli at yarışı oynamıyorsun Serap. hayır <gülüyor> Hayrı Rus fahişelerle yatarken sen yan odada Rus klasiklerini okumuyorsundur değil mi? Yok okuyorum, Abazanov kardeşler. Çok güzel, çok güzel. Savaş ve Barış, Aşnayla Fişne, <gülüyor> Fişne Bahçesi. Laf kalabalığıyla üste çıkmaya çalışma ve soruma cevap ver. Sen de yapıyor musun Hayri'nin yaptığını? Hayrı'nın hangi yaptığını? Bak, sıkışınca her erkek gibi soruya soruyla cevap vermeye başladın. Farkındasın değil mi? Hangi soruya soruyla şey yaptım ben? Hala bir soru cümlesi içindesin. Ne istiyorsun hemen? benden? Gene soru soruyor. Takıldı kaldı, oraya gene soru soru delirtecek beni. Bak tatlım. Diyorum ki ben, sen de bazı yan unsurların etkisiyle, yani alkol malkol gibi, anladın mı? Bu tip şeylerin etkisiyle sen de yapıyor musun? Ve lütfen bu soruma soru cümlesi olmayan bir cevap rica ediyorum. Hastamsın sen. Ben nece konuşuyorum acaba? Ben şimdi demedim mi soru sorma diye sana? Ben ne yapayım sen? peki? Tatlım soru sorma bana. Ya ne yapayım böyle durayım mı? Tatlım ya? soru sorma bir cevap ver bana. Ne, ne yapayım peki? Tatlım soru sorma Ah tatlım, ah tatlım, ah tatlım. Çok enteresan bir şey tespit ettim sende. Neymiş o? Bak, sen de her erkek gibi kahvaltıdan sonra tuvalete gazeteyle giriyorsun ama senin onlardan bir farkın var. Onlar okumak için alıyorlar, sen herkesten gizli bir yerde boğmak istiyorsun onu. Herkes okuyor, sen canını okuyorsun tatlım. Ya bazen öyle inanarak boş konuşuyorsun ki... <gülüyor> ...etkilenmemek mümkün değil. Mü? Tam olarak konuştuğun bir konu var mıdır? <gülüyor> var ise nedir? Ümit ederim ki gazetedeki ıslaklığın sebebi sadece sudur. Ya kitabımı okuyabilir miyim ben? Pardon. <gülüyor> Pardon tatlım tabii niye ben şey yaptım Senin Eğitimini bölmeyeyim hayatım Okuyacağım. <gülüyor> oku tabii. <gülüyor> Senin de hakkın bir yerde oku. Oku tatlım oku. Oku bebeğim oku, oku tantişim oku, oku çünkü sen sevdin o kitabı. Ha, ha. Tabii kolay değil tabi. On dört aydır berabersiniz. <gülüyor> Yüreğinin götürdüğü yere gitti. Ama bence sen artık gitme. Vallahi hiçbir yerde yer kalmamıştır çünkü. Tabii şimdi yol hazırlığı bu kadar uzun sürerse... ...artık o gitmişlen kalmışa çare olmaz. Hah, kalk güzelce doğru. Hah. Güzel yapıştır onu da ha Daha güzel. ha bol sür ki o bir de açılmasın. Tatlım hap mı kullanıyorsun? Senin amacın ne? Belli bir amacım yok ve tek başıma çalışıyorum. Evet, belki yüreğimin gideceği yeri henüz tam olarak bulabilmiş değilim ama en azından bazen arıyorum. Sana gelince, Eric Fromm'un Sevme Sanatı adlı kitabını sana aldığımda çok iyi hatırlıyorum, dolar 320 bin liraydı. Nerede kitap? Sevme Sanatı lafına aklım kesmedi. Ya. Yeah. Evet. Keşke diğer sayfalara da bir şans tanısaydın. Ama o İngilizce'den çeviri saçma dergileri elinden düşürme. Bir de bir anket hastalığıdır ya. Oradaki anketleri çözeceğim diye ömrümüzü yedim ben. Evet. Her hafta karakteri değişiyor. C çok çıkarsa başka bir adamsın, D başka. Bir gün E çıkarsa. <gülüyor> Karaktersiz. Şey Allah aşkına ya. Allah aşkına başlama tatlım ne olursun. Bak geçen gece böyle böyle filmi de berbat ettin zaten. Hadi. Yahu ben içinde beyzbol olan filmlerden tiksiniyorum. 400 tane <gülüyor> seyrettim. Bilmiyoruz ki o oyunun neyin nesi? Niçin oynanıyor o? Sen söyle, bir beyzbol sahası kaç yardadır, bu yarda ne ayardadır? Ay dur, geçen anket sonucu aleyhine çıktı, senin gerginliğin ondan. Aman, çok umrumdaydı ya. Hat safhada umursamaz çıkmıştın zaten. Bak, anket o kadar isabetli ki sonucunu bile umursamıyorsun, gördün mü? Ya sen kocanın huyunu dergiden mi öğreniyorsun? Ayrıca, bu ayki fantazimiz nedir? He? paraya mı gideceğiz yine? Millete maymun olmaya. Oy Allah'ım, hey Allah'ım. Bir de entelektüel geçinir, bir kere operaya götürdük, bir aydır konuşuyorsun. Konuyu çarpıtma, o senin saçma dergilerinden bir tanesinin kampanyasıydı. Kendinizi tutmayın, fantezilerinizi yaşayın. E, tamam, niye bunda bu kadar acayip olan anlamıyorum ki? Adı üstünde fantezi işte. Yani sen, biz yatarken bir sürü insan devamlı bağırsın istiyorsun, bu mu yani? Evet canım bu. Sessizlikten bunalmışım demek ki. Evet, ama sen baleyi tercih ederdin değil mi? Herkes sessiz, herkes efendi, pıtı pıtı pıtı pıtı pıtı Ya niye illa biz gidiyoruz ayrıca? Çok istiyorsan çağıralım, bas bariton bir arkadaş. Biz yatarken salonda bağırsın. <gülüyor> Allah aşkına bu kadar romantik olma, vallahi gözlerim yaşardı ne olur. <gülüyor> <gülüyor> Zaten... ...geçen akşam ben salonda mumları yakarken... Ne o tatlım, ayin mi var lafın? <gülüyor> Hiç de güzel bir espri değildi de, yeri gelmişken onu da belirtmek isterim. Ha ha, sen şeyi diyorsun... Ha. ...hani bir gece sabaha karşı birden bir Allah'ım mum yok, Allah'ım mum yok gecesini diyorsun. Allah'ım mum yok. Sabaha karşı gittik... ...Seven'e bu ...oradan aldık, onu diyorsun sen. Onu diyorsun, mum yok. <gülüyor> Hala hatırlamadın değil mi? Neyi? O gece bizim yıl dönümümüzdü. Hasiktı. <gülüyor> Yapma ya. <gülüyor> Niye söylemedin peki? Öyle güzel unutmuştun ki kıyamadım hatırlatmaya. Öyle ortalarsam böyle koyarlar. <gülüyor> bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ne yıl dönümü bu? <gülüyor> Evlilik de bu ne yıl dönümü bu? Tanışmamızın yıl dönümüydü. Aman! <gülüyor> ulan haybeden kalp krizi geçiriyorum burada be. Neden bu hepsini kutlayacak mıyız yani? Allah Allah tanışma yıl dönümü, sevişme yıl dönümü. Ha, ay, dur ne dedin? Sevişme yıl dönümü mü? Aman tatlım boş ver. O günü kutlamasak da olur. Nesine kutlayacağız? Sevişme yıl Niye Ne yapardık kısa bir kutlama? Partide tanıştığımız günün üstünden tam bir yıl geçti. Tam bir yıl mümkün değil. 14 aydır bunu okuyorum ben. Aslına bakarsan... O gece orada tanıdığım adam... Bir yıl sonra bugün unutacak birine de hiç benzemiyordu biliyor musun? Ben dedim size mani olayım diye ben işte... <Gülüyor> e ee, Biraz daha brokoli. Bugün canım istemiyor. Tatlım sen kokuyor musun? Bu kim ya? Saçma sorular olimpiyat şampiyonu mu? Ceketinden yabancı bir koku geliyor. Çok normal. Bütün iyi kokular yabancı. <gülüyor> Atlım, konuyu çarpıtma ki ütü elimden kaymasın. Ben daha konuyu anlamadım ki çarpıtayım. Bal gibi anladın. Bal gibi anlamak ne demek? Açıkla, deyimi açıkla. Daha önce balla ilgili bir konu iyi anlaşılmış. Sonra diğeri mi onu gibi anlasın? Tatlım lütfen ciddi ol çünkü seni ciddiye tedavet ediyorum. Kusura bakma işim var, katılamayacağım. Dalga geçiyorum. Sus ve beni dinle. Aman iyi be, her şeyi ben yapayım. Susayım, dinleyeyim. Sen ne yapacaksın? Kafana bir şey atacağım. Ne zahmet, sen dur ben kafa atayım. Tatlım, senden bir kadın kokusu geliyor. Benden. Ceketinden işte aynı şey. Nasıl açıklayacaksın bu durumu? Bir örnekle. Yani ne? nedir? Bir örnek bulduk mu? <gülüyor> Koruyu buldum yani. iş örneğe kalıyor yani. Evet, evet. Vardır sende çok. Hadi bakalım. Şimdi... Çok örneğin var da hepsini sana vermem, o yüzden. Anlıyorum tatlı. Öyle tatlı. Ee, bir iş yeri düşün. Kadın erkek karışık çalışılan bir iş yeri düşün. O iş yerindeki bir de kağıtları düşün. Ama benim işim var. Böyle şöyle düşünelim. Dersen, kapatalım bu konuyu Tatlım ilgisiyle. gerçekten işim var. Gerçekten bir işim tamam, var tam, tatlım. Tamam tamam. Hadi. Tamam. Şimdi mesela kağıtlar ne oluyor gün içerisinde? Ne oluyor? Eldenle eldenle dolaşıyor. Öyle değil mi? Hı. Bazen müdürün önüne gidiyorum Müdür kılık yapıyor. Sırf kıllık işini imzalamayan var ya. İmzalamıyor. O kağıt geri geliyor. Masanın üstüne duruyor böyle. Ardı bitmiş o yani o gün. Birisi geliyor onu topak yapıyor. <gülüyor> Düz kağıt, <gülüyor> topak. <gülüyor> Buharlı ütü. Gördüm sen daha önce hiç. Ha. <gülüyor> Bak ya. iş en sevilen oylardan bir tanesi alacaksın onu. Topik atacaksın sepete. İşte öyle mesela onu atınca var bugün çok çalıştım falan. Ömrümüzden giden vakitler. <gülüyor> ne bu şimdi örnek mi bu şimdi? Girişini bitirdi bence. Anca? Bir daha bir yapacağım. Daha yapacağım. Sosyal tesis istiyorsun, da. Evet. Tamam. Ben izinle oturabilir miyim? Uzun sürecek herhalde sizin inşaat. Ya ben sağlam olsun, buyurun. Tamam, peki, buyurun. Şimdi... ...kağıtları anlattım değil mi? Çok şahane. Kağıtlar yani, ondan, elimizde. On aldın, ondan on. Tamam. Şimdi bak. Ondan on. E, kokular da kağıtlara benzer. Evet. Oradan bağırıyorum. Nasıl benziyor? Şöyle, şöyle ki, evet. insandan insana geçme bakımından... ...iki şey geçer. Kağıtlar, kokular. Şimdi kağıdı topak yaptın, attın. Kokuyu nasıl atacaksın? Üstüne siner. İşte buna da iş hayatında sinerji denir. <gülüyor> Sen biraz daha onu özenli kokla, daha dikkatli ol. Bizim Muhtemelen Nejat abinin kokusu daha yoğundur. Bak. Ama sen tabii, algıda seçicilik... ...seçicilikte kavga çıkarıcılık açısından... <gülüyor> ...kadın kokularının öne çıkıyor. Ama çok normal. Ben bunu anlayışla karşılıyorum. Onun için, hmm. kapatalım bunu. Anlıyorum. Bütün kadınlar diyorsun? Yapar. Yapar diyorsun. Yani. Peki. O kadınlar peki böyle kocaları suçlarını örtbas etmek için abuk subuk örnekler verdiğinde... Ee, aynen şöyle, şuna benzer bir ütüyle kafalarına vururlar mı? Ya hadi canım, sıcak ütüyle öyle şeyler yapılmaz tabii. Tatlım, biliyor musun ki ben bu geleneği bozmak zorunda kalacağım. Tatlım saçmalama. cevap ver, nedir bu koku? Ne koku? son kez soruyorum. Ya kadar. ben kokuların isimlerini bilmem, bilmiyor musun sen beni? Ee, bu poison olabilir. Ee, kaşarel olabilir. Eğer kadın şeyse, eski kaşarel bile olabilir. <gülüyor> Yahu iş yerindeki kadınlardan birisidir, dedim ya canım, aman! Ya sen öyle bir iş yerinde çalışmıyorsun ki... Yani başvuracağım zaman, başvuracağım! Senin yeryüzünde tanıdığın Nejat isminde bir muhtemedi yok ki! Ya Neşat abinin bu olayla ne ilgisi var ki yani? <gülüyor> ne, ne alakası var? Evet tanısaydım sen kavga çıkarmayacaktın. Ama ne güzel bağlantı. Biliyor musun şu anda ne yapmak istiyorum? Bunu yünlüğe göre ayarlayıp senin birlikte gıyıklarına Ya saçmalama be Gel o ona. Bana adını söyle bitsin gitsin, bana kadın, adını söyle. Tatlım, bilmiyorum ne kadını yahu? Bak tatlım. Hem bilmiyorum, hem ne kadını yahu denmez, anladın mı? Çünkü bilmiyorum dersen, o zaman evet böyle bir kadın var fakat ben adını bilmiyorum manasına gelir. Yok eğer cevabın ne kadını yahu şeklinde olursa o zaman ortada böyle bir kadın yok demektir. Şimdi sen hangi cevaba kendine daha yakın hissediyorsun? Hemen cevaftar azı burada bekliyorum ben, çabuk. Hadi bakalım. Ben soruyu hiç anlamadım ki. Ben ütünün başkası altındaydım. Ben hiç anlamadım. Tamam, haklısın. Ütüyü bahane etme. Ben senin seviyende soramadım hata bende. Bak tatlım, çok basit bir ilkokul test sorusu bu tamam mı? Kadının adı ne? A bilmiyorum, B ne kadını yahu. Tamam, tamam. Ben cevaba şuradan geçeceğim. Genelde böyle iki şıklı sorularda A şıkkı çıkmıyor. Öyle yani. Çıksa da şık olmuyor. Evet. B olacak, ne kadını yahu nokta kom. Tamam, sinirlenmiyorum Arama, motoru devam olarak devam ediyorum. Devam ediyorum. Sana sarılmak suretiyle iğrenç kokusunu üstüne sindiren tek sinç kadının adı ne? Adını çıkaramadım ama bir daha sarılırsa belki kokusu... Ya, gerçekten çekten yapıştıracağım! Yapma, yapma. Allah canım alsın ya, ya! Ya ne olacaksın sen? O midemden ya, beraber yapacak seni bu ya, içeride. Ya ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun ya? <Gülüyor> <Gülüyor> Bize ne yaptığını farkında mısın sen ya? Bu nedir ya? Biz bu mu uyuruz? Bu mu olduk şimdi? Bu mu olacaksın? <gülüyor> bu olduğumuz iyi mi oldu? Bakın size buraya ben bu muyuz? Ben bu muyuz? Ben? Beni beni malim ben ne hale getirdi? Ben bu ben? Allahım ya Rabbim ya inat bir kadın oldum sayende. Bu cüneye okudum beni okulları Allah. Hangi okulse ben bu muyuz? Yürüsün sen gel buraya bakayım. Kendi geri konuşma orada, duyuyorum Hatır, ben, lütfen. her şeyi duyuyorum ben, artık böyle acıklı <gülüyor> bir vazgeme. Ya lütfen bir aa ya bir sakin ol ya, ne yapıyorsun sen ya? <gülüyor> Tatım bir an lütfen bir sakin ol, bir derin nefes al düşünüyor musun? Kimle konuşuyorsun ya? Bilmiyorum Itırlı ben. geceler boyunca kimle konuştun sen? <gülüyor> Kim o, kimdi o? Yani, bütün paylaşımlarımızı... ...içsel olan olmayan... <gülüyor> sıkma sapan konuşma bana, Allah için de edebiyat yapma bana! Ya tamam, sakin ol. Ya bir bak. dur ya! Bak, bir şey söyleyeceğim. Senin kokun, sana bir tuhaf geldi demek ki ya. Kimi kokusu olacak o? Oluyor <gülüyor> bazen böyle. Geçen aynısı Hayriye'de olmuş. <gülüyor> hayriye anlatmış. Hmm, hayriye Daha pasif bir hayriye. arkadaşımız var. <gülüyor> pasif mi? Elime geçirsem o Hayriye'yi Yok, ben, ben buna örnek veremiyorum. Hayır, hayır. O Bilmiyorum artık yeter, vallahi ne olduğunu bilmiyorum ben. Bilmiyorum, ben o kadar kafamı karıştırdım ki artık hiçbir şey düşünemez hale geldim. Olabilir, belki de... ...belki de ben mi... ...şey yaptım, yanlış şey yaptım. İki gündür de... ...bezleyim biraz. Ondan acaba? Yanlış mı? Kendim kendime mi koktum ben? Bilmiyorum ki ben... ...hiçbir şey. Takım benimle burnundan konuş. Sen Nezle misin? İyi evet. de... He? Bir, bir, bir, Delil yetersizliğinden berata, hadi bakalım. <gülüyor> Karşı dava açma hakkım var, kullanmayacak. Çünkü nezlesin, koku üstünden arıza çıkardın. Dolayısıyla ben buna ama bu hakkımı koydum. Neden? Çünkü ben o otinette bir insan değilim. Haydi bakalım. Bir ara ben bile inandım yani. Tatlı. Evet tatlım. Biliyor musun? Ben bir de kendimin haberi olmadan saçımı boyatmışım. ...çok fasolu geldi. Ben bunu tekrar nasıl? Evet tatlım. Bak şu anda ceketinde çok uzun. Simsiyah. İki adet saç teli buldum, gördün mü tatlım? Koku da benim, saç da benim, değil mi tatlım? Ama şanssızlığın da bu kadarı be arkadaş ya. <gülüyor> Necdet abinize de iki tel saçı vardı. Onlar da oraya mı dökülmüş? Allah'ım ya! <gülüyor> Tatlım. Ay tatlım neredesin Allah aşkına? Banyoda. Heh. Küvetle lavabonun arasında. <gülüyor> klozetin önünde. Ayakta aktif. <gülüyor> ya da sen şofberin oraya kadar gel beni cepten ara. Ah tatlım. Ee, lütfen klozetin kapağını. Tamam tamam kaldırıyorum tamam. <gülüyor> Sanırım artık çok geç. Ben bu kapaktan sonunda kötü olacağım arkadaş. Çalıştım. bu iki kapağı birbirine yapışık yapın. Bir kalkınca öbürü de kalksın ya. Ah. Şişe mi geldik? İnşaat mı yapıyoruz ya? Kimle konuşuyorsun? İç hesaplaşma. Ay Allah'ım yarabbim. Ne yaptın? Ama güzel hallettim yani. Ha, hallettim, şey ha. Yapma. Çünkü e, takdir edesin ki uyarı biraz geç geldi, ah, neyse. Ah, özür dilerim bak, yetişemem. Ee, Tabii ben e, şöyle yaptım. Önce sıvıyla eşya temasını kestim. Ana kaynaktan. Hı. Sonra böyle bir ayağım sabit. Bu ayağımla... Kapak çıkı. <gülüyor> Önce bir savurdum, geri geldi tekrar tuttum. Tamam. Tebrik eli Tekrar tuttum. Ee, yavaş yavaş, yavaş, yavaş, yavaş. yavaş. Şahanesin tatlım. İşte bu. Seni gerçekten tebrik ediyorum. Gerçekten seni <gülüyor> önümüzdeki haftada burada görmek istiyorum. <gülüyor> tebrik ediyorum hayatım. İçeride. Senden tıraş olduktan sonra yalnız e, kirli permatiği çöpe atma dersinde de... ...aynı performansı görmek istiyorum. Oldu. Önümüzdeki çömestir elimizden tamam. geldiği kadar. Şahanesin. Valla yerleri ıslatmadın değil mi? Yok canım. Sırf yerler ıslanmasın diye duş alırken su kullanmıyor. Ha. İşte bu. Biraz, biraz kum birikti tabi. Tatlım, bak sen banyo yaparken sürekli yerleri ıslatıyorsun... ...ve benim çoraplarımın altı sürekli ıslak. Bir bağlantı kurdun mu? Kurdum, terlik ye. İnsan gibi yıkanmak isteyen evlenmeyecek arkadaş. Bu ne be? Bir damla su gitmesin diye, aman gitmersin diye... ...havasızlıktan boğulacağım orada. Allah'ım yerim ben seni. <gülüyor> Ay tatlım ya, temizlenirken bu kadar zorlanman hakikaten çok enteresan, biliyor musun? <gülüyor> Ay bak, <gülüyor> kızma ama... <gülüyor> Sabunun e, göz yakabilen bir şey olduğunu neredeyse benimle beraber olduktan sonra öğrendin, ben buna inanamıyorum. Evet, ben buna inanamıyorum. Komşulardaydınız, ben buna inanamıyorum. Zokumun kökü ne? <gülüyor> Yeni bir yöntem mi geliştirdin? <gülüyor> Sempatik geçirme. Böyle gülerken adamı gömme. Ay ay ay. ay. Ne oluyor komşuda? Ne oluyor komşuda? <gülüyor> ya tatlım. Sizin ailede öyle köklü bir yıkanma geleneği yoktur ya. Ona diyorum ben. Ne alakası Allah olsun? Allah. Ne kolibasilimizi gördü şimdi kadar. <gülüyor> kimden bahsettiğimi gayet iyi biliyorsun. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Sen kimden bahsediyorsun? Tatlım. Gıyasettin amcanın çorapları... ...on yedi gündür ayağındaydı. Evet, peki ama niye? Ha, kıtlık yılları değil. Çok şükür savaşta filan değiliz ama Gıyasettin amcan. iki adet kokarcanın üstünde yaşıyor. Evet, evet, evet. Nereye gitse onları da beraber götürüyor. Bir düşün. Tamam, ben onu düşüneyim. Sen de şunu düşün. Acaba yeryüzünde herhangi bir kimse senin o teyzen kadar iğrenç olabilir mi? İsmi neydi? Tubayran teyze. Tüberek teyze. Ee, düzeldi mi şimdi? Ay. Bu mudur en son? Tübekker teyze. Allah Allah. Tüberrek! Uğraşma kızım, düzelmiyor işte yani. Valla güneşin batarken aldığı kızıl renge tüberrek deniyor canım. Yok ya. Evet öyle. O yüzden batıyor demek her seferinde. <gülüyor> evet tatlım, benim akrabalarım nedense sana batıyor, doğru haklısın. Ya i̇şte ben senin bu huyuna hastayım ya. Akraba infazları Gıyasettin amcamla başlamadı mı? Evet başladı. Ama kabul et... Ne kadar düzeyli bir tartışmacıyım ki Gıyasettin amcanın herkesin içinde gaz çıkardığı o meşhur geceden bahsetmiyorum bile. Rica sen ne acımasız bir insan oldun arkadaş Pardon. ya. Adamcağız televizyon sesine denk getireyim derken <gülüyor> yayın gidiyor ve sen şanssızlığa bağlamıyorsun. Ne yaparken? Yayın gitti. Ona yayın mı dayanır ona? O sese yayın! Dayanır bana bir de onu sen bana bir. direkt canlı yayına girdi zaten hiç. Tabii. Kıyas ettim bildiriyor. Batır batır batır batır. Allah'ım ödüm koptu. Yer gök inmiyor zannettim ya. Sana da bakamıyorum güleceğim. Tamam beni de biraz ürküttü. Tamam mı? Yani. Ya nasıl ürküttü ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? <gülüyor> Ama çok güzel yani aradığın, taradın bizim şilalede yaşlı hasta bir adam buldun onunla uğraşıyorsun yani. İyi e, iyi e, tamam hadi. Adam hasta kardeşim. Doktor bünyede gaz tutma kardeşim. E merak etme iyileşecek o zaman. Tutmuyor çünkü. <gülüyor> Tabii üç gün varma dimdik kalkar ayağa o. Hiçbir şey olmaz. Konuştum ben. En azından klibe denk getirmek şart ya. <gülüyor> Allah Allah'ım yarabbim ya tatlım niye şey yapıyorsun? Şey hiç söylemiyorum ki ben bunu normal. ...şeyden ya sizin ailemiz biraz... E, ...söyle onu, kırsal olduğu için normal yani olur böyle aile içinde bahsetsem... ...boş ver, Seninle ne alakası var? Ney ne bizim ailemiz ney? Ney işte... kırsal dedim, ne dedim, Kırsal değil mi? Yok bizimki kırsal da... ...sizin Birmingham sarayı ne tarafa düşüyor? <gülüyor> ben onu çıkaramadım ben. Ben şey söylemiyorum bunu sana. Sen anlamadım. ne için söylemiyorsun hakikaten? Şey için söylemiyorsun? Nedir o şey? Inan Nedir? İnanamıyorum sana, gerçekten beni bilmiyormuş gibi. Ya ben hacir görmek için söylemiyorum. Aman gibi. teşekkür ederiz be. E ne? Ama kabul et sen de ister istemez. Bazı farklılıklar oluyor yani. Ya tabii için. canım, nasıl farklılıklar olmayacak yani, ya? Işte. Benim babam kırsal, seninki İstanbul ya. Anlaştın, abartma ya. Ne gibi farklılıklar oluyor mesela, Sayın Bayan Sue Ellen Ewing. Söyle <gülüyor> yiyeyim ben. Nedir, siz, nedir tam, ah, pek, tamam pek tamam, kaşındın sen istedin, tamam. Mesela, bizim sülalede... E, ...istisnasız herkes çatalı yemek yemek için kullanır. Çıldırmış olmadılar. <gülüyor> Bizimkiler ne yapıyor? Kulağını taşıyor. Kim? Mutlali ben işte. Gitti ki geçen yemeğe. Bir de benim ee, karşıma düştü. Aldı eline çatalı. Oydu da oydu, oydu da oydu. O kulağını bitiremedi. Aman tamam. Çatalın arka kısmını kullandı. Normal. Çok özür dilerim. Ulan kendisinden... ben ne diyorum o köfteye saplanan bölümse. <gülüyor> Furttaksız tabii. Başka? Farklılıklar dediniz çünkü. Başka örnek vereyim istiyorum. Evet Süreyla'nın lütfen. Allah Allah. Lütfen. Tamam pek sevdi sen Süreyla'nın. Tamam pek. Mesela biz... Gazeteyi sadece okuruz. Hı. Üzerinde yemek yemeyiz. Sakin olun. Teraşa lüzum yok. Biz de gazeteyi yemiyoruz ki. Neyi? Üstündekini. Ben anlatamıyorum. Vallahi nasıl ben atarım? anlatamıyorum. Kapatalım sen ben an anlatam katalım, anlatamıyorum. ah. Anlatamıyorum nasıl ben. Nasıl anlatamıyorsun Gerçekten? Ben asla kabul etmem böyle bir şey. O kadar güzel anlatıyorsun ki ben sizin toplantılarınıza da katılmak isterim. <Gülüyor> Niye Ku Klan toplanmıyoruz mu? Bir kırsal getireyim, yakarız. Eğlence olur ben. Ya ben bunun böyle olacağını niye tahmin tatlım? Ne olur kapatalım bu konuyu? Çünkü hemen ileride bir çağlayan görüyorum. Vay be, vay be. Neler birikmiş içeride? Neler birikmiş içeride? O ne olur? Kokuyoruz. <gülüyor> Yemek yerken kendimize çatal bıçak sokuyoruz. Yerli yersiz gaz çıkarıyoruz. Ayrıca ne gaz çıkarması? Biz kırsalız, bizimki direkt osturmaya girer. <gülüyor> İğrenç. Tabi, tabi, tabi. Bizimkiler hepsi iğrenç. Ama senin dübekker teyzen Asilzade. Hayılayacağım şimdi. Tüberek! Uğraşma kızım. Düzelmiyor işte. Çok affedersin ama sen niye durup dururken bağırmaya başladın bana? Ben bağırmıyorum. Bak her seferinde ben bağırmıyorum deyip de böyle gözlerini açacağım açar. Ben bağırmıyorum deyip de böyle bir sinirden böyle benim etim çekiliyor biliyor musun sen? Çağlayan'a geldik ben iniyorum. Hayatım. Hayatım. ha burada mısın hayatım? Ya... Aman ne güzel soru be. <gülüyor> ha? Ne şu soru. Burada mısın hayatım? Nerede duruyorum? Eve geliyorum, geldin mi hayatım? Çay içiyorum, içtin mi hayatım? Ne yapayım? Noterle mi geziyim? Ne yapayım? Cep telefonum kesilmiş. Sorun değil, evden ararım. Saçmalama. Tamam, eve gelirim, yüz yüze görüşürüz. İyi de biraz para versen. Allah Allah, seninle görüşmek için niye para veriyorum ya? <gülüyor> Karım neymişsin be, iyice manyaklaştın ha. Valla günümüzde kimle görüşmek istesen biraz para vermek zorundasın, komünikasyon budur tatlım. Ha herhalde o yüzden. O birbirinden gereksiz, arkadaşlarınla yaptığın uzun konuşmalar yüzünden kesildi herhalde. O Semih denen saçma sapan adamla bir buçuk saat konuştun ben. Ne? Semih mi saçma? Allah aşkına, güldürme beni. Ülkenin sayılı cerrahlarından biri o. ...ama tek başına çekirdek çitleyemiyor. Alt çenesi önde adamın biraz, ne yapsın? <gülüyor> uğraşmaz de. Ya hadi Başka, sen o, ya, o da bizim ya. bir kardeşimiz ama çitlemeye uğraşmazsın. Sen nasıl cerrah oldun oğlum? Többel çitlemene imkan yok. Çekirdek burkuluyor. İki diş arasında burkuluyor. Tabii ki burada bir havuz oluşuyor. Teknikler tek oraya doluşuyor, başlıyor, geviş getirme. Posayı da çıkarıp, gözümüzün önüne koyuyor. Buna da senin amacın tuz yemekse, bırak çelezi, defol git tuz ye Şöyle iğrenç, inanç bahsettiğin adam var ya, mikro cerrahi dalında, Avrupa'da bile meşhur. Bir gün kongrede çekirdek çitlesin, bak bir daha suratına bakıyorlar. Konumuz benim kesilen cep telefonum. Parasını ödemeyecek misin? Vallahi bence annen ödemeli. ...çünkü telefon konuşmalarında hala benden o adam diye bahsediyor. O adam nerede? O adam mı abi? Bir dakika, anlamadım ben. Sen benim konuşmaları mı dinliyorsun? Hayır efendim, telsiz, telsiz telefonu e, tuvalette kalmıştı. Hayri'yi arayayım diye açtım. Annenin şen kahkahalarıyla karşılaştım. Evet. Sana o adam nerede diye sordu, sen de tuvalette dedin. O da desene, yakıştığı yerde dedi. Ve uzun uzun güldü. Güldü çünkü annem şaka yapıyordu tatlım. Evet, ve bu boktan şakanın parasını da ben ediyorum, tatlı. <gülüyor> birazcık saygı istiyorum ben. Yani bir koca olarak değilse bile bir sponsor olarak... ...birazcık saygıyı hak ediyorum herhalde. <gülüyor> Sponsora bak, götüne teneke bağıratmıştı abi. <gülüyor> Oda adam, o adam, o adam. Faturaları ödüyor olman, konuşmalarımı dinleme hakkını sana vermez canım. Hayır efendim, neye para ödediğimi bilmek benim en doğal hakkım. Bundan böyle de paramı çarçur etmeye niyetim yok. Bir dakika, ne demek şimdi bu? Ne oldu? Cümleler artık bir kere duyunca anlamıyor musun? Hay canım, aynı salak cümleyi ikinci defa kurabileceksin oğlum, merak ettim. Ya soracağım, soracağım, unutuyorum. Senin burnunda et mi var? Ne işinim, nereden çıktı şimdi bu? Beynine oksijen gitmiyor. Beynime oksijen gitmiyor. Evet, yeterince gitmiyor. Tatlım sorabilir miyim acaba neden bu kadar hızlı bir şekilde alçaldın? E baktım, yukarıdan dediklerim tam duyulmuyor. Dedim, biz aşağı ineyim, yardımcı olayım. O zaman sen yanlış şöyle gittin. Beni arıyorsan yukarı çıkacaktın. Bana salak diyerek bu seviyesizliği sen başladın. Ne zaman salak dedim ben sana? Benim kurduğum bir cümle için salak bir cümle dedin. Salak mı demiş oluyorum böylece? E salak cümleleri salaklar kurar. Evet ama şu kurduğunu hiçbir salak kurmaz. Allah hiç kusura bakmayın beyefendi. Şu an için ne yaptığınızı anlamış değilim. Ah belki de sizin de dediğiniz gibi zihnimin havalandırması mazuttur kim bilir. Ama gerçekten maksadınızı anlamış değilim sayın bayım. Ya ben bu kadar sinirli bu kadar uzun konuşma ne kadar tahrik edici bir şey farkında mısın sen? <gülüyor> ne dedin? Bir şekilde tahrik olman da yine de güzel aslında aferin sana tebrik ediyorum. Terbiyesiz. <gülüyor> Tek başına ancak bu kadar oluyor kusura bakma. Şu kalabalıkta kendini yalnız hissediyorsan seni Kuru kalabalık, sürüyorum. kuru kalabalık. Menemek kuru kalabalık. Berak berak. Hakaret etmiyorum. Seyhim benim. Ben bakın. Ben evet, ben evet, ben sen kimsin benim bakın. Evet her zaman olduğu gibi. Sayende niyagara doğru sürükleniyoruz mutlu evet, musunuz şimdi? Hem bu amacına ulaştım ben mutlu musun? Sen tek başına sürüklenecek. İndir lan parmanı benle konuş. İndir lan parmanı. Her zaman olduğu gibi istediğimi yapıyorum. İndir lan parmanı. İndiriyorum. Lan beni hayvana balatma. İndir Öyle çok İndiriyorum sonra böyle böyle yapıyorum böyle böyle ha. Şimdi şimdi 雨 Balede yapabiliyor mu? <gülüyor> yani sadece salsa mı diye, salsa köfte. Çok yakışmış. Hı? Pardüse. <gülüyor> Onun doğrusu pardüse midir, pardesi midir ya? Nasıl istersen öyle söyle tartışmak istemiyorum. Yok tartışmak için değil de pencüse gibi oluyor. <gülüyor> <gülüyor> pencüse, severler ki yeni pardüse. <gülüyor> Onu biz beraber aldık değil mi? Pardüsü'yü. Hmm, beraber aldık. Baya beyaz kaldı bu be. <gülüyor> Tatlım bu bir şaka değil mi? Değil. Ya peki hemen şaka haline getirebilir miyiz? Sanmıyorum. Neden? Komik değil. Nasıl değil ya? Benim bu ayrılığın nedenini bilmiyor olmam <gülüyor> komik değil mi? Vallahi eğer artık sen bende güzel değilsen eğer artık ben sen de güzel değilsem. Artık her gün en az bir kere kavga eder hale gelmişsek. Ve fıkralar hakikaten komik gelmemeye başlamışsa. Daha anlatmadım bile aslında. Yani. <gülüyor> e? Düzelmez mi diyorsun? Düzelir. Gene bozulur sonra. Sonra belki gene düzelir. Hiçbir bozuldu ya, illa bozulur sonra. Aman işin tadı kaçtı. Ben kendimi gerçekten Shakespeare'in bazı karakterleri gibi hissediyorum. Nasıl yani? Bir düş gördüm dün gece. Aslında kabus. E aya. <Gülüyor> hay hay hay. Şabusta değil, doğru kelime, karasavan. Çok özür diliyorum, güldürdükleri için lafı unuttum. Bir düş gördüm dün gece. Ne yapıyorsun ya? Bunu bir çıkarır mısın buradan? Çıkarsan ne olacak? Sağ Zerçin. elle sağ ya. ayak atıyorsun, sol elle sol ayak E ee, öyle değil midir? Ya tatlım, Bir düş Allah... gördüm dün gece. Tamam işte. Ondan mı? Dur. Sen... Ha pardon. Ha, sen Shakespeare'de böyle Çok mi zannediyorsun? Çok özledim. dilerim. Bir düş gördüm dün gece. Yani... <gülüyor> bir düş gördüm dün gece. <gülüyor> tamam. Ya bir şey... Bir Aslında ge... kabus. Zaten ben niye böyle yapıyorum ki? Hayır, hayır. Öküz olan hangisi? Ben her şey bunu ilkokuldan beri karıştırıyorum. Ne öküzü? Karasaban. Karabasan. Ka Karabasan. Ba kara <gülüyor> Karabasan basit, iz olur. <gülüyor> tamam ya, ben neticede alaydan gelmiş bir zavallı bir insanım. Sen konservatuarlısın. Kaptır bakalım oradan bu Shakespeare. Yürütelim haydi. Nasıl Şeyden nasıl? veriyorum ben. <gülüyor> bir düş gördüm çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Tatlım yani kara saban, mara saban olay Danimarka'da geçiyor. Öküz var, nasıl olacak yani? Hadise nasıl olacak, bir anlat. Sekiz sene herhalde bunları okutmuşlardır diye düşünüyorum. Çok aynen böyle okuttular vallahi seni yaptığın gibi. <gülüyor> Allah be Tamam Ka peki hadi geliyorum. Dur verdim Kara Saban. Dur bir, dur bir. Bir ses, bir şey. <gülüyor> Öyle şey değil. Allah bir hocam hocam seyretmiyordur inşallah. <gülüyor> Nedir o gördün uğursuz olta o? Horaşıyor. <gülüyor> ne şu kadar kaldı mı? Oturuyor ulan. <gülüyor> Sana bakıp Horasho deyip gülmemek, eğer bir kişinin elinde <gülüyor> olabilirsin. Yalnız bir şey söylemek yani istiyorum. Ben yürüdüm ve Horasho ile karşılaştığım Bir şey daha söyleyeceğim Horasho. Tamam, da, Unut böyle bir şey yaşanmadı. Tamam, Yalnız bakayım. bak, Hı? Rüya'nın tamam tuhaf, saçma Hı? ama rüyamda gerçekten Shakespeare ile karşılaştım Gerçekten. Ve gerçekten de kelliyle dağım. <gülüyor> Yanlış fotoğraf ısrar ediyorum. Bayağı lüle bir insan. Hı? Onun dediğine göre, aslında biz yokmuşuz. Nasıl yani? Yani, e, birisi bizi yazıyormuş. Şimdi sana bir tane daha nasıl yani yazmış mesela. Nasıl yani? <gülüyor> Gördün mü? Ne ya anlamıyor. Ya birisi yazıyor işte. Nasıl düşündüklerimizi konuştuk? Tabii tabii her şeyi. Mesela ben şimdi sana bir soru soracağım. Çok basit, etkileyici bir soru soracağım. Her evet. şey aydınlanacak. Buyurun dinliyorum. Sen tatlım adın ne? Bilmiyorum senin. Bilmiyorum. Hiç yazmadı ki. Hiçbir yerde geçmiyor. Benim anladığım, benim adım tatlım. Benim de tatlım. İşte adaşız biz tatlım. Doğru, doğru söylüyorsun. Ya kullanıyorum evet. bir avukatlık var, adam yok beni. Tamam peki şöyle olamaz mı? Dedin yani ya, yazıyor biri diye. Hani ne bileyim şöyle düşünmüş olamaz mı? Hani bu olanlar herkesin başına geliyor, isim misim mihim değildir. Bunlara da tatlım tatlım ha. Herhalde oraya bağlı. Herhalde. Ben tam bir şey söyleyemem evet. ama. Peki ne oldu? Oyunun sonu ne oldu. Biz ayrıldık mı kavuştuk mu? Ne oldu? Ya hem ayrıldık hem kavuştuk ve ve gerçeği kavradık sonunda. Bütün masal kahramanları gibi. Allah Allah. Nedir o gerçek? Ne bileyim lan ben. <gülüyor> ben de senin gibi zavallı bir tatlım. <gülüyor> Ama hani benim kendime göre çıkardığım ders... Evet. Yani bir senaryo var. Eğer dikkat etmezse kişiler o içine çekebiliyor. Mesela herkes kendi aşkını biricik zannediyor. Ama bütün filmler aynı. Hepimiz aynı filmin içinde. Yani aşk, sonsuz bir şımarma hali. Sonsuza kadar sürer mi? Sürmez mi? Sürer mi? Sürmez mi? Sürer mi? Sürmez mi, benim lafım sürmez mi? Memnun oldum, benimki de sürer mi? Gerçekten sürmez mi diyorum, bak dört defa dedim. Sürmez mi değil mi? Sürer mi? Sürme... Yani sence bu Sen oyun evet. böyle sürer mi? Gene Sür, diyorum sürmez mi? Sürmez tabi. Sürer mi sürmez mi diye oyun sürer mi? Değiştireyim mi öyle yani mi diyeyim. Hani aslında bari? bence bitti gibi bir şey ama herhalde yetkililer bir şekil yapacaklar bunu <gülüyor> sonra. Ama yine de böyle, olaylar da tam bir yere bağlanmadı sanki değil mi? Ha? Kaç bu benim şahsi fikrim tabi de ne bileyim. Yine üşenmeyeceğim. Kalkacağım. Bütün bu olanları birisi yazıyor diyorum. Senin nasıl şahsi fikrin olacak? Aman ya git Allah aşkına. tamam anladım. Şimdi beni konuşturacaksın abuk subuk yazar hakkında sinirlendireceksin. Böyle böyle şey olur mu ya hiç? Yani kahramanlar yazar hakkında atıp tutmaz ki böyle. Yani sen Hamlet'i duydun mu hiç Shakespeare hakkında dedikodu yapıyor mu? Ya bu Hamlet Ceymiş doğru mu Allah aşkına <Gülüyor> Allah'ım... Herkesin ağzında, hayal dünyasında başka mevzu ya, yok. uğraşmayın abi. şu adamla, yok Ve öyle bir şey Ve o giydiği tayt yüzünden biliyor musun? <gülüyor> Bütün <gülüyor> oyunu, taytlar oynuyor. Laf çıkıyor, araya kaçıyor, laf çıkıyor. <gülüyor> Kaç defa anlatacağım acaba? O dönemin kostümü öyle, adam öyle giyiniyor. Ama anlamak istemiyorsunuz bir türlü. Ben, bak beni imparator yapsınlar, ben o taytı giymem yine yani arkadaşlar. <gülüyor> o taytı giyin, kim? Yani kim ona imparator mu şey yapacak? Tamam, ya, ya tamam. Git üstüne dökümlü bir şey giy bir insan. Bir dakika dur. Sen hangi masal kahramanı olmak isterdin? Ben Güliver. Valla? Evet. Cücelerin <gülüyor> şeysinde. Güzel. Yaz o da takki giyiyor. Hatırlatayım mı? Ha harbi. Olsun olsun orada giyerim ben. Niye? Ya cüceler gerçeği görsün beni rahatsız vermeyin. <gülüyor> Ay tamam ya. Yoruldun Ne yapacaksın? Yoruldur. <gülüyor> i̇yi, i̇yi iyi tamam. Ben, ben maaşa bir... olmak isterim Kim? Maaşa maaşa. Ya Çekov, üç kız kardeş maaşa. Ha o hangisi? Ortanca mıydı? O kadar büyüdü mü maşallah. <gülüyor> ben bir de... Pamuk prens, Prenses'teki prens... ...var ya o sonunda geliyor. Çok Süper. Sen de nerede cüce var onlarla yarışıyorsun. Ahmet'e <gülüyor> gidecek <gülüyor> buldun. Evet benim de dikkatimi çektim. Bu yazar beni bitirdi. Bak bak terbiyesize bak. Asıl kumpası gelen benim. Evet. Oyun boyunca da performansı tartışmaya açık olan benim terbiyesiz adam. Evet, Başka evet. şaka yok. Aman yok canım sen misin? Burada ben varım yani. İşte. Var, Temsiyeli karım burada. Kafasında bir soru işareti var. Onun e, birazdan düzelttiği yüzüne bakacak. <gülüyor> Tatlım. Hiç düzeltemem. Yazar hemen senin lafın yazmış. Kadının yüzü kararsız gibidir. Eğer oyuncu kişisi arzu ederse gözünü belertebilir diyor parantez <gülüyor> Bu ne ya? ya? Bu nedir bu? Evet. Dünya tiyatro tarihinde ilk defa bir yazar karakterleriyle taşak geçiyor. Ben böyle bir şey. <gülüyor> Özür diliyorum. Çok ben. affedersiniz ama burayı acaba biz bir isyiatif kullanıp bir dalga geçiyor şeklinde değiştiremiyoruz. O kadar mı yok yani? 40 kere söyledim. Şimdi oyunlarda bak küfür var diyorum. 40 <gülüyor> kere söyledim. Dedim insanlar geliyorlar böyle laflar hoş değil. Evet. Çocuk getiren oluyor falan. Aynı dadı vermiyor diyor. <gülüyor> Yani dil bilgisi açısından dalga geçmek başkadır. Başkadır diyor. Baş. Doğru, doğru. Anlaşıldı. Özür diliyorum. Elim şöyle yapacakken bir süreç yaşadığı anlıyorum, için. Anlıyorum. Yoksa asıl anlamayı bilirim ben seni. Bilirim ben seni. Ne kadar güzel manası. Dur ben toparlayayım sen bunu. Olayı şey yapmadan. Evet. Tamam, bir, dakika, bir dakika dur bir dakika. Sence aşk nedir? Bence. Yani yazara soruyorum aslında. Yazar kendi kendine soruyor aslında. <gülüyor> Elma şekeri gibiymiş ya aşk. Elinde sopayla kalana kadar yiyorsun işte. Aşkla ilgili pek çok şey gibi onu tarif etmeye çalışmak da haybeden gerçeküstü bir çabadır. Tarif edilemez mi yani? İçine etmek daha kolaydır. <Gülüyor>